Merhabalar, hayırlı akşamlar. TV ekranlarına hoş geldiniz. Soruların peşindeye hoş geldiniz. Biz her hafta olduğu gibi bu hafta da yine soruların peşinde ile karşınızdayız. Ben deniz Yusuf Ken çok kıymetli hocamız İsan Fazlıoğlu ile birlikte bu hafta da geçen hafta aslında ilan ettiğimiz veche ile Mervde ne oldu? geçmiş nasıl düşüncenin konusu kılınır, felsefe bilim tarihinde bilginin ve bilginin yolculuğu nasıl okunabilir, o okumadan ne elde edilebilir gibi başlıkların peşinden ilerleyeceğiz önümüzdeki bir buçuk saat boyunca. Tabii vaktimiz ne kadar yeter, her hafta olduğu gibi bunu da ifade ediyoruz ama onu ilerleyen dakikalarda ve saatlerde göreceğiz. Geçen hafta gibi olursa, Gittirirsin onu. Geçen hafta çok hızlı gitmiştik. Hızlı Hocam, gitti. E, Bağladık. Belki şöyle bir bağlantı yapmamız lazım. E, niye birden buraya döndük? Hatırlarsan biz ilk program yaptıktan sonra hocamız Devam Hoca rahmetli oldu. Allah Allah. Kursa biz hoca üzerinden e, Çağdaş Türk düşüncesinin seren camına girdik. Aslında e, programımız bu değildi. Evet. E, ama orada şöyle bir e, durum asıl oldu. Bir gelenekten bahsediyoruz. Ve bu gelenek e, fazla evet. Ahmet Paşa'nın Konağındaki toplantıyla belirli bir yön kazandı ve süreç içerisinde değişerek başkalaşarak ortaya yeni bir manzara çıktı ve bu manzarayla insanlar farklı ilişki kurdular. Geçen hafta o beş ilişkiyi anlattık. anlattık. Şimdi dolayısıyla şöyle bir soru sorma hakkımız doğdu. Bu gelenek ne? Fazla Ahmet Paşa'nın konağında ele alınan şey... Ele alınan ya da oraya giren alimlerin kafasında bulunan kendilerini mensup kabul ettikleri çerçeve neydi? çeşitli açılardan çeşitli alanlarda belki bunu konuşmak lazım ki... Hı hı. E, değişen ne, başkalaşan ne, kenara konulan ne ya da ne kadar kenara konuldu? Geçmişte ne kadar kurtuldu? O ne kadar... E, gözden geçirilebilmiş Geçmiş soruların... ne kadar geçmişte kaldı? Ah, güzel, ben onu hatırlamaya çalışıyorum, <gülüyor> üzeremedim. Geçmiş ne kadar geçmişte kaldı? O çerçevede belki... E, meseleyi çözmek Dolayısıyla lazım. Dolayısıyla bugün inşallah biz hocam o geç geleneklerken kastettiğimiz şey nedir ve nasıl felsefe tarihi açısından. Felsefe evet. bilim tarihi açısından. Onu konuşacağız. <gülüyor> ama e, yine bugün tabii birkaç e, şey vardı. Benim dikkatimi çeken, izleyemedim ama daha sonra bakacağım elbette. E, Kınalı Zade ile ilgili bir akşam üzeri bir e, oturum. Evet e, bir saat 6'da başlayıp programınız vardı. E, evet. Ona dair birkaç şey girişte gene konuşmak istiyorum. Ee, evet, Kralizade e, ilk Türkçe ahlak kitabının evet, yazarı. Evet. Şimdi Kralizade e, 22 Şubat da öldüğü için 1562 450. Ölüm yıldönümü. dönümü. Dolayısıyla bir e, nasıl diyelim panel gibi bir şey yaptık. Aslında çok daha e, uzun soluklu bir program, bir çalıştay. ...yapılabilirdi ama... ...bu zannediyorum Mayıs gibi İsparta'da yapılacak. Kendisi İspartalı biliyorsunuz. Orada yapılacak. Dolayısıyla biz daha çok... E ...gündeme getirelim. E Gençler... E ...temas kursunlar. Kınarızade Ali Efendi kim diye. E İspartalı kendisi... E ...bir alim ailesinin... ...kadı ailesinin çocuğu ama tüm eğitimini İstanbul'da alıyor. Daha sonra... E ...çeşitli medreselerde görev yapıyor. Ee, akabinde Kadılığa geçiyor. Ee, en son Anadolu Kazaskeri ki biliyorsun Anadolu Kazaskeri Rumeli Şeyh İslam olma imkanı olan bir insan ee, Sultan II. E, Selim'in seferi esnasında ona katılırken e, rahatsızlanıp vefat ediyor. Kanuni devri halinde. E, e, evet 1510 doğumu olduğuna göre. E, Nedir? Yavuz Sultan Selim ama kanuni esas itibarla ve ikinci Sultan ikinci Selim. Zannediyorum şey de o ana eseri diyebiliyorum ben hocam. Evet, Yanlış doğru. bir eseri yok, yok kesinlikle doğru söylüyorsunuz Ahlak-ı Şam'da kadılık görevi sırasında evet. yazıyor. Kanuni devrinde metnin orada üretiliyor. Evet. Esere dair de aslında sormak için yani şöyle bir tane hani eseri okuduğumuz zaman Ahlak-ı Nasır'ı Ahlaki Celali, ahlaki Evet, Oradan alıntılar da görüyoruz. Nedir? Tek başına önemli... Şöyle, şimdi onu temellendirmek için bugün Hüseyin Yılmaz Hoca Amerika Birleşik Devletleri George Mason Üniversitesi'nden katıldı. Ejder Okumuş Hoca katıldı. Müstakim Arıcı Hoca katıldı. Güzel bir müzakereli sohbet oldu. Bunu anlayabilmek için o dönemdeki bağlamı iyi anlamak lazım. Kralızade'nin doğup geliştiği ve ürün verdiği dönem, Osmanlı kimliğinin oluştuğu bir dönem. Özgüvenin ortaya çıktı. Nizam-ı Alem kavramı ortaya çıkıyor. devleti i ebed müddet kavramı ortaya çıkıyor. Sonra e, Türkçeleştirme faaliyetleri ortaya çıkıyor. Artık yavaş yavaş yüksek İslam kültürü, Türkçe derken Türkçe daha önce de var tabi Yunus'tan itibaren ama Yüksek İslam kültürünün nazari teorik eserlerini ifade etmeye başlıyor. İşte astronomide diyelim ki Muhammed Konevi, Mustafa bin Alem-i Muhakı, Seyid Ali Reis, gibi isimler işte Muhasebe Matematiğinde Hacı Atmaca Nasuh El Matraki Gibi isimler ya da Müzikte nadikli Mehmet Efendi Mantıkta e, çeşitli Alanlarda Türkçe eserler üretiliyor Ki 1540'larda 50'lerde Nevi e, Şair Şunu söyleyebiliyor artık Ey Fars şairleri İranlı şairler Ey Arapça gelin bizden şiir öğrenin Yani böyle bir özgüven var Bu özgüven içerisinde Kalıncızade, Osmanlı yüksek elitinin e, okuması için e, bu kitabı kaleme alıyor. E, dolayısıyla bir ahlak ve siyaset kitabı, ameli Hikmet dediğimiz bizim pratik felsefe dediğimiz alana ait. E, o açıdan e, o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Ve tabii e, dönemin yöntemi de, biliyorsunuz holistik bütüncül bir yöntem. E, hem meşyai, hem işraki, hem kelami, hem... E, ...irfani yöntemlerin birlikte kullanıldığı... ...ama nihayetinde bir filozofun da kendi tercihi var tabi. Yani şunu demek istiyorum, eseri açtığın zaman oradan Nazari... ...hani hatırla Taşköp'ü zaten, evet. Nazari-i Şer'i de var... nazari Kelami de var, Hikemi de var... ...Nazari-i de var. E, o açıdan da çok önemli bir eser. ve e, 1500 1600'lerin başında ölen e, Mehmet el-Ahlaki diye bir adam var mesela. E, Düşün 1562'de ölüyor, 1600'lerin başı. 40'a yakın eh, ahlak-ı alayı istinsa ediyor. Yani bu mesleğe dönüşmüş, ahlak-ı alayı istinsa etmek. <gülüyor> dediğiniz ne? Kopyalıyorlar. O da matbaa yok yazarak ya, tabii, yazarak tabii. 40'a yakın nüsa, düşünün. Ee, bir de Nevizade'nin, yani biraz önce bahsettiğim Nevi'nin e, oğlu olan Nevizade'nin en ilginç bir cümlesi var e, şeyde, şaka ekseğinde diyor ki... Bir Osmanlı entelektüelinin e, nesir öğrenme, edebi zevk öğrenme, kendini e, Türkçe yazma konusunda geliştirme için üç eseri okur. Diyor. Okuması lazım. Böyle bir kabusal kabul var. Biri e, Filibeli Alaaddin Ali Çelebi'nin 1541'de yazdığı Hümayunname. Hemen e, ondan sonra yazılan e, Kınarızade'nin ahlaki alaysi. Ve Knalızade'nin oğlu, üç oğlu da alimdir, şairdir ama biri çok önemli. Hasan Çelebi'nin yazdığı Tezkeret-i O da Türkçe. Dolayısıyla Osmanlı entelektülleri, Türkçe edebiyat zevkini, ifade zevkini bu eserden öğreniyorlar. Knalızade'nin ahlaka alayısı, nazari bir ahlak metni olmanın yanında aynı zamanda bir edebiyat metnidir. Evet. Bir tarih metnidir Hüseyin Yılmaz Hoca bugün güzel işaret etti ona. Yani Os ahlak ve siyaset konularında pratik örnekler daha çok İran kültüründen... Arap kültüründen verilirken metinlerde ahlak-ı Osmanlı tecrübesinden veriliyor. Bu önemli yani. O açıdan pek, pek çok e, açıdan okunabilecek bir eser bizim klasik bir eserimiz. E, bu vesileyle 450. ölüm yıl dönümü vesilesiyle e, andık, e, tartıştık, anlamaya çalıştık. E, gündeme getirdik. E, Allah rahmet eylesin diye. Amin. Tabii bir ahlak metni olması açısından bugün ne de hitap ediyor. Tabii. Ve önemi de sadece ilk Türkçe ahlak kitabı olması değil, metnin kendisi de. Tabii metnin kendisi içeriği bakımından da önemli. Orada yeni sentezler, yeni bakış açıları var. Tabii o dönemde ahlak kitabı yazılan tek değil o. Dediğim gibi Hümayunname de bir ahlak metnidir. Hmm. Kelli ve dimle üzerinden ama müellif girişte... Bu hikmeti ameliye yani pratik felsefenin bir kitabıdır diyor. Bu çok önemli. Daha önce de belki bahsettik. Ee, bu kitap Türkçe'ye yabancı diller en çok çevrilen kitaptır. 51 yabancı da çevriliyor. Cava'ca dahil. Hmm. İspanyolca'ya 1650'lerde çevriliyor. 1770'lerde Fransızca 3 cilt olarak çevriliyor. Ve Fransızca çevirinin başında, şimdi e, mütercim hatırlayamadım. O mütercim bir giriş yazıyor. Bu kitabın İspanyolca ve başka tercümelerden Avrupa'daki siyaset ve ahlak düşüncesine ciddi bir etkisi olduğunu söylüyor o Fransız. 1780'lerde yaşayan bu şey. Bu önemli bir eser. Eyvallah. Yani bunun olmadığı kütüphaneyi eksik... E, kabul Sayabiliriz. Klasik, tabii tabii. Eyvallah. Hocam, o zaman Yayınlandı da çok güzel tercümeleri var. Bir sürü var. Yazmalar evet. kurumu yayınladı. Türk tarih kurumundan çıktı. Sonra e, Ankara'da bir hocamız onu e, Türk, günümüz Türkçesiyle yeniden ifadelendirdi. Dolayısıyla ulaşılabilir bir eser. Bir metin Onu evet. da söylemiş olduk. Şimdi hocam 1560 daha da geri gidelim. Biriye gideceğiz diyoruz. Evet. Şimdi sizin e, her şey her şey Merv'de başladı diye ben ilk okuduğum zaman bir başlığa zaten e, vurulduğum bir metniniz vardı. E, bu programın anonsunda da dedik, bunu sorulaştırdık biliyorsunuz. Evet. E, her şey neden Merv'de başladı? Yani şu anlamda e, şöyle düşünelim. Şimdi biz 22 Şubat 2021'deyiz değil mi? Evet. 2022'deyiz. Miladi olarak. Evet. Şimdi geriye doğru gittiğimizi varsayalım. Yani şu, şu anlamda senin Yusuf genç olarak zihninde bulunan kavramlar, yargılar, o yapının bir bütün olarak geriye doğru ne kadar taşıyabiliriz? Aynı şey benim için de geçerli. Geriye gittik mesela diyelim ki Tanzimat'a gittik. Oradan klasik Osmanlı dönemine gittik. Oradan Alın Selçuklu'ya gittik. Hepsini taşıyamayız tabii zihnimizde çok yeni şeyler var. Ama bir bütünden bahsediyorum. O bütünün belirli unsurlarını geriye doğru ne kadar taşıdık, taşıyabiliriz? Giderken 960'a kadar taşıyabiliyoruz. Hmm. Kastettiğim o sürecin unsurları. Yani Yusuf genç olarak senin zihninde bulunan o bütünün parçalarını... Çok minimal düzeyde de olabilir, fark etmez. Yani bir kilim de düşünebilirsin. O bir kilimimiz var. O kilimin ipliklerin uçlarını takip ediyoruz. Hani vardır ya böyle. Gidiyoruz, gidiyoruz. Nereye kadar gidebiliriz? Dedi ki, hatırlarsan, siyasette mesela göktürkler kadar gidebiliriz. Bazı memetik durumlarımızda, değil mi? Orta Asya'daki tecrübelerimizden hatta dil çerçevesinde umut kelimesini Tanrıça umaya bağlayabiliriz. İşte bazı temel e, kelimelerimizin köklerini İslam öncesi kültüre kadar taşıyabiliriz. <gülüyor> Ama e, felsefe bilim tarihi açısından, düşünce tarih açısından baktığımız zaman bizim geriye gidebileceğimiz yere geriye doğru gittik. Orada itibaren geldiğimizde işte gelenek dediğimiz yapı bu. Dolayısıyla Merv'de başladı dememizin de şeyi şu. Yoksa bu böyle nostaljik bir yapı değil. Yani Merv'de bir 1040 damlar akandan sonra bir yapı var. Bu yapı e, Türk siyasi Erkin'in ...yönettiği bir yapı, yönlendirdiği yapı, inşa ettiği yapı... ...ve bu yapının çok çeşitli nedenlerle tarihsel süreç içerisinde... ...Anadolu'ya, oradan da Osmanlı'ya, oradan da Cumhuriyet'e gelen... ...hala içinde düşündüğümüz, nefes aldığımız, değiştirdiğimiz... ...başka sü sürekli aynı şekilde değil şüphesiz ama... ...bir yapıdan bahsedelim. Evet, o, o şöyle şişen bir balon gibi düşün. O balonun bir yerlerinde, o balonun varlığa gelmesinde... O çerçevede e, oradan gelişen ve süreç içerisinde başkalaşan yapıların yeri var. Onun için Mervin merkez alıyoruz. Eyvallah. Evet. Tabii bir coğrafya olarak, e, coğrafi alan olarak da Mervin enteresan e, bir veçesi var. Sonradan mı yazıldı bilmiyorum ama Alper Tunga'nın şehri ilk kurduğuna dair bir rivayet var. Şimdi ben onları gezdim. Yani sadece e, kitap kitabı bir bilgi değil ben onlara dolaştım. E, Kazakistan, e, Özbekistan, Türkmenistan... E, Tacikistan. E, o coğrafiye dolaştım. Önemli şehirlere gittim. Hatta konferanslar da verdim. E, Faaliyetleri, yani ilmi etkinliklerde de bulundum işte. Bursalı Kadızade'nin ders verdiği Semarkand Meclisi'nde konferans verme nasip oldu filan. Dolayısıyla Mervi gezdim. Tabi eski Mervi de gezdim. Sultan Sencer'in bulunduğu şeyin, mezarının bulunduğu yeri de gezdim filan. Yeni Mervi de gezdim. Dolayısıyla e, o tür rivayetler var. E, bunun tabi daha geriye doğru gidildiğinde oradaki Pers Turan kavgası. işte Şehname'de anlatıldığı şekilde. Doğrudan onlar tabii benim alanım olmadığı için ayrıntılarını bilmiyorum ama öyle bir özelliği de var Mervin. Ama Merv aynı zamanda biliyorsun bizim zihin niyet yapımızın inşa edildiği bir yapı. Onun için Mervin... Evet, bir harita ortaya çıksın diye söyleyeyim. Bugün Türkmenistan'ın içinde evet. bir şehir. Hazreti Osman döneminde İslam mülkü haline dönüyor. Evet. Zaten bugün hala orada sahabe kabirleri var. Evet. Makamları var. da var. Ee, Çağrı Bey devrinde de e, bizim mülküm evet. ne diyeyim? Selçuklu oluyor. Evet. Oluyor ve Selçukluların başkentliğini yapıyor. Elbette bir dönem başkentliğini yapıyor. değişiyor. Biliyorsun o dönemde başkentler de çok sabit değil yani değişebilir. Fakat e, şu andaki mer, o bahsettiğim mer yok artık ya. Yani. E, Moğollar beş kere üzerinden geçiyorlar. En ağır e, yıkıma uğrayan şehirlerden biridir. E, hatta... E, kedileri bile... hareket eden her şeyi evet. yok ediyorlar. E, o açıdan e, o kadar büyük bir korku oluşturuyor ki... E, halk oraya yerleşmiyor. Bugün eski mer boştur. 30 kilometre... Yüzden. Yani ilk zamanlar o yüzden tabii. 30 kilometre içeridedir yeni mer. Bunu nereden biliyoruz? Orayı gezen seyyahlar, indi batutalar gibi... başka tarihçiler... Bize oranın hala yıkık olduğunu ve insanların oraya yerleşmekten çekindiğini korktuğunu söylüyorlar. Tabii Moğol işgali yaklaşık bir 200 yılda telafi edilmiştir. Biz tabii burada konuşuyoruz. Şurada bir büyük bir yıkım olsa, savaş olsa, böyle toparlanma kolay değil. O dönemin şartlarında düşünün, kolay değil. Büyük seyahatler, yıkılan şehirlerin o yıkıntılarının uzun süre kaldığını söylüyorlar zaten. Evet. O bizim klasik, evet. e, bu anlamda belki katılır mısınız bilmem ona, e, geleneğimizi kuran sadece merdiye şehirlerin tamamının e, üzerinden... Tabii, yani geçiyor. şöyle, e, klasik savaş hukukuyla alakalı bu. Mesela direnmeyen şehirleri, teslim olan şehirleri, Şiraz'ı yıkmıyorlar mesela. Hmm. anlıyor mu? Çünkü anlaşıyor oradaki beylik Moğollarla. E, Anadolu'daki pek çok şehri yıkmıyorlar. Hatta belli bir dönem yıkmak istediklerinde e, Reşiduddin Moğol İnanlı Veziri 5 tane Anadolu şehrini satın alıyor. Parasını veriyor. Yani oradan elde edecekleri geliri, ganimeti veriyor. Mesela Sivas bunlardan biridir. Sivas'ı yıkımdan kurtarıyor. Sivas mesela büyük bir yıkıma uğramıyor Moğollar döneminde. E, ancak daha sonra e, ufak bir operasyon yapıyorlar oraya. Sivas'ı e, onu da geldiğimizde anlatırız. Evet. E, o açıdan e, evet dediğin doğru. Pek çok şehir e, bundan nasibini alıyor. Özellikle direnen şehirler. Çünkü belli bir emek harcıyorsunuz. Sizden de insanlar ölüyor. Onun karşılığı olarak şehri yıkıp yakıp yıkıyorsunuz. Bir de tabii şey yapıyorsunuz. İnsanlara korku salıyorsunuz. Moğolların belli bir taktiği var o konuda. Silah tutan erkekler öldürülür. Ondan sonra geriye arkadan iş çevirecek bir güç bırakılmaz filan falan. Tamamıyla kazıyorlar. Tabii tabii. Peki hocam e, Merv'i coğrafi olarak da tarif ettik. E, ne olduğuna, Merv'de ne oldu? Şimdi soralım o, evet, onu soralım. Yalnız şöyle bir şeyden başlayalım. E, zihnimiz bu konuda ayık olması lazım. Klasik geleneklerde yani Kant öncesini hepsini klasik diyebiliriz. Felsefe bilim klasik açısından. Gelenek derken kastettiğiniz bu mu? Evet. evet. Hmm. Kant öncesi bütün geleneklere klasik diyebiliriz. Felsefe bilim tabii açısından. Evet, e, oradaki bilme ile Kant sonrası bilme farklıdır. Ha bunun e, klasik öncesi, Kant öncesi dönemde de farklı e, özellikleri var ama e, genel olarak şöyle. Şimdi bunu yine senin e, bakışlarından kurulmak için elden geldiğince basit anlatmaya çalışayım. Klasik gelenek dediğimiz gelenek e, şu kalemin hakikatini bilmeye çalışır. Tabii. Yani bir şeyin hakikatinin tecrübesine sahip olmamız lazım. Daha da açık açalım diye sorayım hocam. Hakikatten kastı şey. Hakikat bunun değişmeyen sabit özü. özü, özelliği. Tabii bu hakikat e, diyelim ki logosa bağlanabilir. Yani üst bir ilkeye bağlanabilir Yunan Helenistik ya da hakka. İslami genelde hakka. Çünkü hak hakikat dikkat et. Hı hı. Gene bir üst ilkeye. Üst bir ilkeye dayanır ama neticede bu bir bunun bir hakikati var. Ben bu hakikati bilmeye çalışırım. Bunun hakikatinin tecrübesine sahip olmaya çalışırım. Modern dönemde ise bunun tecrübesinin hakikatine sahip olmaya çalışırım. Hmm. Bak iyi bir özet yaptım. Yaptınız ama açmanız lazım. Açacağım. Yani şöyle bunun değişen sabit bir hakikatinin tecrübe etmem ben. Öyle bir imkanım yok. Bunun bir hakikati varsa bu bana kapalıdır. Kant için. Ama benim bununla bir tecrübe ilişkim var bir deneyim, deneyim diyorum bunu. Bu deneyim, deneyimin, bu tecrübenin bununla girdiğim ilişkinin bir hakikati var. Hmm. O hakikati ben analiz ediyorum. Buradan gelen parçalar var. Benim zihnimdeki parçalar var. Onu zihnimde tekrar inşa ediyorum. Dolayısıyla modern dediğimiz felsefe bilim tarihinden söylüyorum. Siyasette bu başkadır. Devlet teşkilatında başkadır. Askeri teknoloji değil. Felsefe bilim tarihi açısından benim bu nes bir nesneyle Bilgik ilişkim bu şekilde ikiye ayrılır. Klasik geleneklerde herhangi bir nesneyi bu fiziksel bir nesne olabilir, matematiksel bir nesne olabilir, ilahi bir nesne olabilir, gaydi bir fark etmez. O nesneyle itibat kurduğumda onun değişmeyen kodlarını ele alırım. Ama modern dönü Kant'la birlikte öyle bir hakikat varsa bile ben o bilemem. hakikat bana kapalıdır. O düşüncemin konusu olabilir, bilgimin konusu olamaz. Fakat ben bu hakikatle bir tecrübe ilişkisine girelim, bunu deneyimlerim. Bu tecrübenin bir hakikati vardır. Ben bu hakikati analiz ederim. Bu son derece önemli hayati bir konu. Bunun üzerine saatlerce konuşabiliriz, matematikten örnekler verebiliriz, fizikten örnekler verebiliriz, astroloyda bunu iyi anlamazsak e, klasik gelenekte ister meşayi olsun, ister işraki olsun, ister kelamcılar olsun, ister Arifler olsun, ister matematikçiler olsun, ister kimyacılar olsun. Bunların e, ne yapmak istediğini de pek anlayamayız. O zaman e, bu ayrım önemli dediniz diye bir şey sorayım bu. Özellikle modern dönemlerde e, kendisinin hakikatini bilemem, tecrübesinin hakketini bilirim evet, diyorsunuz evet. ya. E, yani somut örneğine verilebilir mi bilmiyorum. Verilebilir, Onun bir örneğini versek. Tecrübesinin hakikati nasıl, nedir ve nasıl bilebiliriz? Mesela şöyle, e, ben... Bir nesneye yönelendiğim, sahip olduğum imkanlar neler mesela? Diyelim ki duyularım var. Değil mi? Bu duyularımın içerisinde iç duyularım var. Hayal gücüm var. Değil mi? Ondan sonra tasavvur gücüm var. Yani zihnimin, pisişik yapımın, kognitif yapımın, bilişsel yapımın imkanları var. Hı. Onların kategorileri var. Ondan sonra manifoldları var filan. Yani şöyle düşün. Eti alıyorsun, bir fabrikaya koyuyorsun... İşliyor onu. Dışarıdan gelen budur. Dışarıdan veri geliyor. Ama işlenmemiş veri bunlar. Bu işlenmemiş verileri ben zihnimde, zihnimin imkanlarını harekete geçiriyor ve bunları işliyorum. Ortaya bilgi çıkıyor. Nesneyi, bak bu çok önemli Yusuf. Çünkü nesneyi zihnimde inşa ediyorum ben. Bana dışarıdan veri geliyor. Nesneyi zihnimde inşa ettiğim için her türlü operasyonu açıktır o nesne. Çünkü ben inşa ediyorum onu. Bakın bu nesnenin bir şey olabilir, hakikat olabilir ama o bilgimin konusu değil. Onun üzerine düşünebilirim, şöyle yapabilirim. O ayrı bir konu. Tabii bu bakış açısı niye üretiliyor, bunun nedenleri neler? Bu e, önümüzdeki Mars sayısına çıkacak teklif dergisinin ikinci sayısı, gerçeklik sayısında bunlar işlenecek. Eyvallah, biz ilkini tanıtmadık daha burada ama. Ta, öyle mi? Tabii. Büyük, <gülüyor> Büyük ayıp yapmışız. Hocam <gülüyor> ayıp Hayır, tanıtmayalım çünkü bulunmuyor. Hocam yok satıyor olması kıymetli. Bilemiyorum. O, o, o konudan ben anlamam. E, neticede e, bu o kadar önemli bir şey ki şu anda bizim en çok eleştirdiğimiz e, felsefe bağlamında nesnenin zihinde inşası, insan tasavvurunun bir uzantısı olması. Yani şu nesne e, benim zihnimin bir uzantısı, tasarım, tasavvurumun bir uzantısı. E, dolayısıyla onun üzerine her türlü operasyonu yapıyorum. Şimdi oralara girmeyelim ama neticede bu çok önemli bir nokta. Diyelim ki biz İbn Sina'yı ele aldığımız zaman, Biruni'yi ele aldığımız zaman, İbn Heysem'i ele aldığımız zaman, Cabir bin Hayyan'ı ele aldığımız zaman, Abdurrahman Kazi'ni ele aldığımız zaman, Nasreddin Tusî fark etmez ya da Sadreddin Konevi'yi ele aldığımız zaman, Davud el Kayserî'yi ele aldığımız zaman, yani ister irfani gelerek, ya da Kutb nedir? Kutbuddin Şirazi'yi, bir işraki Şahabettin'i ele aldığımız zaman, ortak noktaları bunların hepsinin esas itibarıyla o hakikatin o nesnenin hakikatini bilme çabası, çabası oldu. Onun değişmeyen şey. Şimdi burada şu söylenebilir. Kelamcılar esas itibariyle değişmeyen bir özü varsaymıyorlar ama neticede bu nesnenin özelliklerinin dökümünü alıp onun bildiklerini düşünüyorlar. Yani oradan gelen ciddi bir şey var. Nitelikler, nicelikler, şunlar bunlar var. Değişmeyen sabit bir özü olmasa da mümeyyiz bir vasıf var. Yani kalemi saatten ayıran temel bir özellik yine de var. özsel olmasa bile. Hmm. Değişmeyen olmasa bile. Anlatabiliyor muyum? Yani şöyle... Evrende... E, nesneleri birbirinden ayırt edici bir özelliğimiz var bizim. O ayırt edicilik... gayet doğal. Yani... E, benim burada bulunmam, bu yeri kaplamamla ağacın şu yeri kaplaması... birbirinden ayrıdır. E, a, onun ağacı olmasıyla benim insan olmamı... <gülüyor> birbirinden ayıran belirli bir özellik var anlamında. E, şimdi... Bu son derece önemli bir nokta. Burayı iyi anlamazsak, eğer iyi göremezsek, ee, yani şöyle bir şey daha ağır bir şey söyleyeyim. Bilgisayarı açtığın zaman her şeye dosyaları erişim yoktur diyor, değil mi? İzinli değilsiniz. Bazı şeyler, değil mi? Yani erişim yok diyor sana. Modern, klasik dönemde hakikate erişim var. Sen gerçekliğin bilgisayara girdiği zaman şimdi beni zorluyorsun ocul. böyle güzel olacağım, değil mi? Varsayım bu en azından. Ha. Yani bilgisayar düşün. gerçek bir bilgisayar gibi düşün. Girdik. Evet. Tamam mı? Ş şifreyi de nereden biliyoruz? Eğitimini aldık diyelim. Girdik. Bizim hakikate erişimiz var. O niyetle giriyoruz. Ve orada çeşitli hakikat kümeleri var. Hakikat tabakalı. Fiziksel hakikatler var. Değil mi? Metafiziksel hakikatler var. ilahi hakikatler var. Gaybi hakikatler var. Fiz matematiksel hakikatler var. Dilsel hakikatler var. Çeşitli hakikat. Yani. Hakikat mertebeli yani. Meratip içerisinde bize veriliyor. Yani hakik... Hak hak kendini hakikatler üzerinden bizim mertebeli olarak görüyoruz. Onun için ne diyoruz? Hakikat hakkın e, zahir olduğu, zuhretliği değil. O çok tehlikeli. Zahir olduğu. Çünkü biz bir hakikate bakarak Cenab-ı bakınca ilim sıfatını, efendim kudret sıfatını görüyoruz. Ya da isimlerini görüyoruz eğer irfanı bir dille konuşursak. Farkı ne hocam? Zahir. etti mi orada sanki ontik olarak çıkıyor gibi değil de. Yani orada onun çeşitli esmasını ve sıfatlarını hmm. görüyoruz. Onun için mazarıdır. Yani ağaç, gezegenler hakkın mazarıdır. Hakikat evet. olmaları cihetinden. Ve hak da onları izhar eder. Onları açığa çıkartır. Varlık vererek. Falan. Bu hani yani. daha ağır bir konu. Şimdi bilgisayarına girdik, yazdık, hakikate erişim var. Her türlü hakikat dosyasına şöyle bir kayıt koyuyor. Ala ta beşeriye, insanın gücü nispetinde bir güç var. Biz hakkı bilmiyoruz. Hakikatleri biliyoruz yalnız. Hak, bu kapalı tamam orada bir sıkıntı yok. Ama hakikatleri hangi ontik seviyede, hangi tabakada olursa olsun, fizik, metafizik, matematik buna bir erişimimiz var. Dönem. Klasik dönem. dönemde. Klasik dönemde. Modern dönemde ise... Modern dönemde ise... Kant'la birlikte radikal bir biçimde... Bizim artık erişimimiz yok. Yani biri dosyaları kapatmış. Şifre istiyor bizden yani. Böyle mi oldu yoksa... On, onlar aslında o hakikat değildi mi? Yok yok. Çünkü o, hakikat değildi diye konuşabilmen için de... Orada bir şey varsayman lazım. Hmm. Kapalı. Bilgimize kapalı. Oraya erişim yok yani. Tamam, yeni Yani telefonu oldu. açıyorsun diyor ki telefon kapalı. Yani erişim evet. yok yani. Temsillerine erişimimiz var. Hakikatin temsillerine. Hmm. Nerede nerede temsil? Zihnimizdeki temsillerine erişimimiz var. Biz ağacı zihnimizdeki tasavvurunu oradaki temsiline erişebiliyoruz ancak. Yani anlatabiliyor muyum meseleyi? Evet. Yani bir tür sanallık gibi değil mi? Bir, bir başka, başka bir veçesiyle doğrudan hakikate temas etmemizi engelliyor burada. Şimdi şunu da söyleyeyim tabii, bu İslam dünyasında özellikle Fahrettin Razi... Işte Mervin bir önemi de bu. Fahrettin Razi mesela bu çizginin devamı olarak benzer bir şeyi söyleyecek. Ama bu benzer bir şey tabi Kant'ın söylediği anlamda değil de orada o insanın sınırını biraz daraltacak. Yani klasik gelenekte hem felsefi gelenekte hem kelami gelenekte biraz daha bu erişim. Bütün dosyalara erişiyorduk. E, burada Fahrettin Razi biraz bunu kısacak. E, o da önemli bir konu bakın. Ant'ın habercisi gibi. Kısmen tabii. Bu açıdan. Evet evet yani e, kan tamamen kapatıyor. Razi bazı dosyaları Sınıfına kapatıyor. Getiriyor. Evet, sınırlama getiriyor. Bunlar üzerine düşünülmesi, tartışması gereken konular. Ben buna razı kriz ediyorum. Evet. Ve bununla ilgili de bir yazı yazdım biliyorsun. E, bu bir da doğuracak. Razi bunu sadece fiziksel dünya için, matematiksel dünya için değil, e, nasıl diyelim, vahi içinde. Yani Kur'an'la olan irtibatımız açısından da evet, oraya girersek hocam hiç çıkamayız. çıkamayız. Yok girmeyeceğim zaten. Evet. Sadece hani biliyorsun bizde iki kitap vardır esas itibariyle. Bir tekvini kitap, bir tenzili kitap. Evet. Çok önemli. Tekvini kitap Yaratılmış. Ee, yaratılmış kitap, tenzili kitap, vahy edilmiş kitap. O ikisi arasındaki irtibat e, ayrı bir konu tabi burada tartışacak bir durum değil. E, ama işte, Razi her iki kitaba da erişimi sınırlandırıyor. Onu demek istiyorum. Ee, hangi gayeyle? Merve gelemedik hocam bu arada. Ee, hangi bir taraftan da şu oldu. Yok Merve geldik aslında. Merdeki zihniyeti konuşuyoruz şu an. Tamam o, o ikisini bağlamamız lazım hocam. Çünkü şöyle izleyicilerimiz açısından e, bu Şimdi biz gelenek dedik, klasik geleneğimizin nasıl inşa, onu ortaya çıkaran bileşenler nedir, onu konuşacağız. Evet. Siz genel bir şey çizdiniz, evet. temel taşlarını koydunuz. Ya ama bunu fark etme orada diyelim ki ben matematikten bahsediyorum, astronomiden bahsediyorum, nedir e, optikten bahsediyorum, mekanikten bahsediyorum filan falan, ortada kalır bu şey. Eyvallah. O açıdan söyledim. Yani hiçbir zaman bunu karıştırmamakta fayda var. Descartes, Leibniz gibi, Newton gibi modern bilimi kuran e, filozof bilim adamları da esas itibariyle klasik geleneğe bağlıdır belli bir açıdan. Yaptıkları, konuştukları dil süreç içerisinde kantı doğursa da onlar bu dile mensup değiller. Yani Kant'ın diline mensup değiller. Bak tekrar ediyorum onların konuştuğu Galile'nin, Kepler'in, Hooke'un, Huygens'ın, Malaubranche'ın, Leibniz'in, Newton'un, Descartes'ın, Robert Boyle'un konuştuğu dil, bir süre sonra Kantı özellikle da David da. üzerinden, Locke üzerinden Kant'ı doğursa da, da... Esasen onlar da klasik geleneğe aitler. Onlar da e, bir şekilde... E, eşyanın hakikatine erişebilirlik fikrindeler. Hı -hı. Anlatabiliyor e, Ya Bu anlatabiliyorum cümlesi için kusura bakmayın. Hı -hı. Bu, Hı -hı. Sıkıntı yok değil Hı -hı. mi? Ağzıma tebelleş oldu. O açıdan buna da dikkat etmek lazım. Yani oradakiler de böyle sabahtan akşama olan bir iş değil. Hı hı. Süreç içerisinde kurulan, yeni konuşulmaya başlanan dilin doğal sonucu oldu bu belki ama o dili kuranlar bunu amaçlamadılar. Onu demek istiyorum. Ona, ona çok dikkat etmekte fayda var. Şimdi Merda ne oldu'ya gelince. Şeyi kurduk hocam. Vaktimiz dar. Belki şeye kadar getirelim şimdi isterseniz. Ya, 4 dakikamız kalmış Öyle mi? reklam için. Şimdi 900'lerin sonu 1000, bin, yıllar yıllardayız. Evet. Oraya gidip orada Tabii ne şu, şu önce şunu İslam al. düşüncesi çok epey bir tecrübe kazanmış Tam ve macera ben, yaşamış. Ben de onu söyleyecektim ha, çok güzel. 400 yaşında bir İslam medeniyeti var önümüzde. Evet. Yani bu çok önemli bir şey. 400 yılı düşün. Ee, Avrupa 400 yılı yaşında işte şu anda. 1600'de kur Avrupa'yı, 2020 400 yaşında yani. 400 yaşında bir İslam medeniyetine giren bir siyasi gücün ...organizasyonu yönlendirmesiyle e, hakkında konuşacağız. Eee İbn Sina ölmüş 1037. Hmm. E, bu bak, e, nedir o? Kadı Abdulcabbar ölmüş. Yani mutazili düşüncenin en önemli ismi İmam Eş'ari ölmüş. Yani İslam dünyası Câbi bin Hayyan ölmüş, Farabi ölmüş. E, Biruni yaşlılık döneminde İbn-i 1039'da ölmüş. Kurucu büyükler vazifelerini bitirmişler. Yani hem her alanda da, Yani kelamda ister bu muhtezili kelam olsun, ister eşyarı, ister maturidi. Hmm. Ondan sonra e, matematikte, e, felsefede, meşşayi felsefede, mantıkta e, hangi alana el atarsan e, çeşitli e, yöntemler, tutumlar açısından kurucu büyük isimler e, sahneden çekilmişler. Evet. Eserler yazılmış, alanlar kurulmuş, üretim oraya girmedik. Belki daha ilerleyen zamanlarda klasik İslam'da ne oluyor bir konuşmak lazım. Hmm. Ee, o da ayrı bir konu. Ama şimdilik biz kendi geleneğimiz, yani içi, dedik ya içinde yaşadığımız bu bütünün geriye doğru izlerini evet. takip ediyoruz. Ee, şimdi peki ne oldu? Selçuklar 1040'ta Dananakan Savaşı ile başlatırsak meseleyi, 1040 aynı zamanda İbn i Semin de ölümü yani. Şimdi reklam geliyor diye tam girmeyelim konuya da hocam bir parantez soru var. Şu, e, İslam medeniyeti e, ana yükünü kurmuş bir medeniyet bu tarihte evet. bin yılına kurmuş, geldiğimiz Kurmuş, geliştirmiş, zaman. belirli mesafede de kat etmiş. Evet. Tamam. Bir taraftan da büyük siyasi krizleri tecrübe etmişti. Hah. İşte tam da bu işte. Mesela. E, orada bizim e, bizimkiler diyeceğim de sanki başka bir şey varmış gibi. Diyeyim, Selçuklular o siyasi krizde ya yaşamış. Bizim, ya bu bizi de katmanlı düşün. Yani Endülüs de bizim. Ha, evet. Yani ben bir ailenin çocuğuyum, bir mahallenin çocuğuyum, bir şehrin çocuğuyum. Bir ülke, onun gibi düşün bay yani. Bayvurtluyum falan diye. gibi yani evet bayvurtluyum <gülüyor> diyor. Benim yanımda bunu diyorsun ya. Allah beni affetsin. <gülüyor> evet. Yani şöyle. böyle düşünmek lazım. Bizi tek yanın kat düşünmek evet. gerekmiyor. Bizim çünkü biz o kültürün devamıyız. Endülüs de Belki bazı ipuçları, bazı parçalar var bizde ama... Küme küme oluşuyor biz. Küme küme oluşuyor tabii yani öyle bakmak. Katmanlı. Üst üste. Yıllar okuyor. Nihai yerde tüm insanlık. E, tabii Biziz. canım. Hatta tüm kainat diyebilirsin yani. Neticede bizim varlığımız tüm kainatı zorunlu kılar. Benim burada var olabilme asgari şartı evrendir. Eyvallah. Güneş sistemi değil yani. Güneş sistemin olabilmesi galaksilerin filan öyle geriye diyor gidiyor. Çok müthiş bir şey aslında. Yani çok pahalıya mal oluyor bir varlık yani. Bir gül, bir ağaç, bir böcek, bir insan çok pahalıya mal oluyor. Tüm evren artı sen. ya Kıymetini bil yani. <gülüyor> demek çok kıymetli bir bakış açısı bu. Bizim irfani geleneği... Yok, ile... yo, bunası, bu hermetik bir bakış açısıdır. Ve çok eski bir İdris peygambere kadar götürürler bizim gelenekte bunu. Hermes, hermetik evet. biliyorsun. E, Mısır perspektifinden gelişmiş bir yapıdır bu. Evrende herhangi bir şeyin, tek bir şeyin Var olabilmesi için tüm evrenin var olması lazım. Güle dair bir neden var. Evet. Eyvallah. Evet. Hocam bitmiş. E, reklamdan sonra tam olarak buradan devam edeceğiz. Soruların peşinde de reklamdan sonra buradayız. Evet, soruların peşinde ile yeniden karşınızdayız. Şey söylemek lazım belki, tam bilgisini de almadık ama Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Gelmiş geçmiş olsun diyelim, Allah tekrarını göstermesin demek lazım. Şimdi kıymetli hocam, ilk bölümde çok güzel bir yere geldik, o yerden devam edelim. Dedik ki, ilk sorumuz Merde ne olduydu? Selçukluların başkenti ve zaman dilimi olarak da e, kabaca miladi bin evet. yılındaydık. E, orada ne oldu? Oraya gidip oraya konuşacağız. İslam medeniyeti 400 yaşında e, ana verimlerini üretmiş, Tabii. siyasi krizlerin önemli bir kısmını e, atlatmış ya da atlatmak üzere tam içinde <gülüyor> tam içinde. Tam içinde. E, evet. bir medeniyet. Bir tarafıyla yorgunlukları ve yıpranmışlıkları var. var. Bir tarafıyla da e, tıkanmışlıkları var. tıkanmışlıkları var bir kriz içerisinde. Önce belki o 400 yılın hülasası bine gelene kadar Selçuklular ne ile karşılaştılar? Selçuklular şimdi hatırlarsan şöyle demiştik bilgi Sadece kendi içinde Kanınarak açıklanamaz Belli bir bağlamı var bunun tarihsel bir bağlam var Epistemik ve non-epistemik demiştik hani bilgiye ilişkin olan ve bilgiye ilişkin olmayan bilgiye ilişkin olmayan politik Ekonomik askeri Coğrafi Bir sürü şey e, Sayılabilir bir de o Bilgi üreten yapıların kendi dilleri, onlar da tıkanır bazen. Yani siz herhangi bir bilim dalında kullandığınız semboller, kullandığınız kavramlar, önermeler, belli bir açılımını tamamladığınız, onlar da tıkanabilir. Tabii. Matematik tıkanır mı? Tabii, tıkanır tabii. Şimdi diyelim ki sözel matematik yapıyorsunuz, sembolik yapmıyorsunuz. Belli bir yere kadar gidebilirsin. Bunun o, o yapan farkında olmaz. Ama şey, e, sembolik tıkanmaz herhalde diye. Yok o da tıkanır canım. Ha, tıkanır? Bilemediğimiz bir zaman Yalnız yani? Yalnız sembol kullanırsın. Mesela ha. Niftoncular, İngiliz matematikçileri Nifton sistemini kullandıkları için Karkulüs hesapta gelişemiyorlar. 1850'deki uluslararası Karkulüs toplantısında Avrupalı meslektaşların ne dediğini anlamıyorlar. Çünkü çok geri kalmışlar. Sebep İngilizlerin kafası basmadığı için. Hayır kullandıkları sembolik sistem öngörülerini kilitliyor. Onlar illa biz Newtoncuyuz. Nifton üstadımız, biz Nifton'un sembolik sistemini kullanacağız, notasyonunu kullanacağız dediler. Ama Avrupa ise Leibniz'in notasyonunu kullandı. Dolayısıyla hızlı ilerlediler. Anladın evet, musun? Evet. Yani o açıdan herhangi bir bilme faaliyetinde sizi engelleyen sadece politik kurumlar, dini kurumlar, sosyal kurumlar değil. Aynı zamanda bilimin kendi iç imkanları da tıkar. Hmm. Yani kavramlar tıkar. Çünkü siz bir yapıyı kurdun balon gibi düşün Yani bir yapıyı kurdun... ...kavramlar ve e, önermelerin var. Onun, şişiyor şişiyor, onun bir sınırı var. Hmm. Patlıyor sonra. O patlıyor ama başka bir yapıya dönüşüyor, evriliyor. Tabii hep bu böyledir yani. Hmm. Bir felsefe, bilim tarihi, düşünce tarihi... E, ...böyle ilerliyor. Tarih. Tabii yani mantık mesela. Al mantıktan diyelim ki mantığın... ...klasik mantığın dayandığı metafizik kabuller, kavramlar... Tümel, anlayı falan falan belli bir yerde tıkanıyor. Bitiyor yani. E, o Bir işe yarıyor süphesiz o dönemde. Ama işte neticede yeni bir atılım yapıyorsun. E, nedir matematiksel mantık, cebirsel mantık. Bir sürü mantık türleri kuruyorsun. Onlar bir yerde tıkanıyor. Başka bir aşamaya geçiyorsun. Böyle gidiyor bu iş. Eyvallah. Dolayısıyla İslam dünyasına geldiğinde yani 1040'da Dandanakan'da Selçuklar e, politik bir güç olarak yüksek, yükseldiklerinde İslam dünyası bir kere hem ...bilgi açısından sıkıntılar içerisindeydi, hem de... Ee, ...nedir onun adı, politik, ekonomik açıdan... Bir ...büyük bir parçalanmışlık Ekonomik açıdan da değil tabii, mi? Tabii tabii, parçalanmışsın. Ha, siyasi, yani tabi düşün abi. şimdi, en doğuda... ...Karahanlılar var. Gazneliler, Samanoğulları... Ee, Bağdat hmm. halifeliği var ama büyüye kontrolünde. Fatimiler, Kuzey Afrika bölünmüş. İspanya'da bir sürü sorun var. Evet, evet. E, İslam dünyası bu politik... Parçalanmışın neticesinde toprak kaybına uğramış. Hocam bugünü anlatıyor gibisiniz. Ya bu, tarih bu ya. Yani bugün yarın böyledir bu devir daim eder hep. Bunlara uzun uzun üzerine konuşulabilir. Şimdi siz dolayısıyla siyasi bir güç olarak geldiğiniz zaman... da e, yüzleşeceksiniz. Bir de şunu söyleyeyim. E, bu ticareti aksatıyor. Çok devlet, çok vergi demek. E, nedir onun adı? Gümrük vergisi. Hmm. Şimdi bat pazarı diye bir şey duydun mu? Bat. Ne çağırıştırıyorsanız bat pazarı? Yani iflas etmek. Bit bat pazarı ya. Öyle mi? Batmak kelimesiyle ilgili Oradan yok. geliyor. Hmm. Bat çok entesan bir kelime. Pat kelimesi işte. Pat. Pat girdi pat çıktı diyorsun ya. Hızlı pazar. Aa tabii. Hmm. Göktürkçedir bu kelime. Hmm. Çok entesan. Ticaretin kolay makul hızlı olduğuna da... Hayır bat şey. pazarı sınırlarda kurulan e, ve vergiden kaçmak için... Hani vardı ya şimdi bizim seyyar satıcılar zabıta gelince kaçar, onun gibi... ...bunlara bat pazar edin. Green shop gibi falan. Ha, gibi, <gülüyor> ee, bat pazarı... ...bu şey gelince görevliler, idari mülki, amirler gelince kaçarlar. Ona bat pazar edin, hızlı pazar yani. Ee, şimdi ilk klasik böyle Böylelikle bir şey anlamış olduk hocam yani. Bit pazar Bit öyle. oradan geliyor. Yani, Yoksa bildiğim bit değil o yani. yani eski şeyler satılıyor daha ya. sonra ona dönüşüyor <gülüyor> tabii. Eyvallah. Şimdi e, en azından benim bilgim böyle. Şimdi e, klasik gelenekte e, özellikle e, üç grup bu tür bölünmüşlere pek yaklaşmaz. Birincisi tüccar sınıfı. Çünkü ticaret e, azami kâra dayanır ve bu tür bölünmüşlükler her zaman sıkıntı doğurur. E, Moğol devletinin kuruluşunda sadece Moğolların bir tek başına bir değişken değil. Moğolları finanse eder, 300'e yakın tüccar var. Bunlarda Müslüman. Onu da söyleyeyim sana. Yüzde ee, 30'la anlaşıyorlar şeyle. Bir ortak yani şey... Tek bir devlet... Tek ver... bir devlet ama istiyorlar tabii. Tabi. Bu Selçuklar için de... Ama tabii öngördükleri <gülüyor> devlet öyle bir devlet değildir halinde. Onu bilemeyiz ama bak e, Moğollar e, Bağdat'a işgal ettiğinde Hulagu... Bu ailelerin... E, ...kalan bakiyesini ve bunların himayetliklerini öldürmüyorlar. Yani... Vefalılar yani o konuda. Tabii. Şimdi ikinci sınıf ise bürokratlar. Bürokratlar da bölünmüş devlete mensup olmak istemeler. Çünkü güçlü devletin bürokratı olmak önemli. Maaşlara da sirayet ediyor. Hakimiyet alanına da sirayet ediyor. Üçüncüsü ise bugünden farklı askerler asker. E, her ne kadar bir devletin askeri gibi gözükse de bugünkü gibi değildir. E, bu modern döneme kadar da böyledir. Evet. <gülüyor> Güçlü devlete geçer askerler. Yani düşün, Fransız. tabii Fransız komutan bu üçüncü selim döneminde oluyor bir birlik top yok, Osmanlıya geçiyor. Osmanlı da gidiyor. Yani İstanbul kuşatmasında e, Bizansla birlikte Osmanlıya karşı savaşan kaç Türk var? Bir bak bakalım. Bu bugünkü gözde anlaşılacak bir iş değil. Onu demek istiyorum. Yani diyelim ki Harzem şahlar dağılıyorlar, subaylar askeri yetişmiş insan bulamazsın. O dönemde böyle Kolay değil bu işler. Askeri akademiler şunlar bunlar öyle yok. Bazı meslekler e, insana doğuştan yetenekler gerektiriyor. Niye Osmanlılar eşkıya başından paşa yapıyorlar? Çünkü doğal lider. Liderliğin okulu yok ki. Adam etrafında 10 bin tane adam toplamış. Organizasyon kabiliyeti yüksek. Onları sevk ve idare ediyor. Yani böyle paşa bulunur işte alıyor onu paşa yapıp ama başka bir yere aktarıyor. doğal yerinden koparıyor. Bu dönemde böyledir. E, yani Dedik ya İstanbul'u fethettiğin zaman herkesi öldürmüyorsun. Oradaki askeri sınıfı yetişmiş elemanı istihdam ediyorsun. O da buna karşı çıkmıyor zaten. Yani modern Rusya'nın kuruluşunda ne kadar şey var? Altın orada askeri var bir bak bakalım komutanım. Ulema da klasik dönemde böyle değil mi hocam? Ama ulema size... anlam-değer dünyasını merkeze alır. Sadece aynı anlam-değer dünyasına mensup sabunu bunu yapar. Hmm. Ki Müslüman ülkenin savaşında bir pozisyonu yok. Yok tabii. Şimdi o açıdan e, bunlara çok dikkat etmeyeyim. Şunun için anlattım bunu. Selçukların ortaya çıkması bu tüccar sınıfı, bürokrat sınıfı ve askeri sınıf için çok anlamlı. Dolayısıyla sahipleniyorlar. Yeni bir güç, taze bir güç. Ondan sonra onun etrafında kenetleniyorlar. E, dolayısıyla Büyük Selçuklu Devleti'ni düşün. Bir önceki haritayı düşün. Şimdi Büyük Selçuklar döneminde bile Devletler devam etse eşit ağırlıkta, eşit güçlü olmadıkları için tabi oldukları için çünkü hanedanlara saygı gösterilir. Yani karanlar hemen ortadan kaldırılmaz. Ama neticede o ekonomik, politik yapı aslında onun şemsiyesi altında organize edilir. Dolayısıyla tüccarların, bürokratların hareket kabiliyeti çok yüksekti. Nizami mülk Selçuklular yetiştirildi ki adam Gazneliler'de de çalışmış gençken nedir diğer de, şeyde de karanlarda da sonra gelmiş. Asıl anlamını Selçuklular verdi. Tabii yani güç veriyor. bunu. Yani Selçukların o birleşik gücü... Tamam. Ee, direkt güç deyince hocam sadece hani... Sadece evet. ordu gücü gibi evet. anlaştık yani. bir Aynen. siyasi akıl da var gerisinde. Aynen. Bütünün oluşturduğu güç. Orada siyaset var, ekonomi var, askeriye var, ilim var. Her şey canım yani. Şimdi Selçuklu'nun ilk dönemindeki ulemayı... Selçuklar hemen sıfırdan üretmiyor ki onlar zaten varlar. Ama... Bunları Selçuklu iyi organize ediyor. Dolayısıyla Selçukluların ilk vazifesi bu siyasi parçalanmışlığı gidermek ve İslam dünyasını tek bir siyasi otorite altında birleştirmeye çalışmak. Yani en büyük amaçları e, önce Bağdat, sonra da e, Kudüs'ü almak, Mısır'ı ele geçirmek. Yani Sultan Alparslan gitten önce biliyorsun ordusuyla e, Mısır'ı fethe gidiyor. Yani e, bu yani onun için bu uzun soluklu bir e, harekettir ve bunun adı Arapça kaynaklarda, bak ilginç bir şey söyleyeyimsen El Harekatil Oğuziyye'dir. Oğuz Harekatı. Bunu unutmayalım yani. Ben söylemiyorum bunu ha, benim uydurmam değil. Arapça kaynaklarda geçer. Selahaddin Eyyubi'nin Yemen seferinin adı Oğuz Hareketi'dir. Çünkü o, o şeyin geleneğin devamıdır. Kudüs'ü fethetmek, Mısır'ı ele geçirmek. Ee, o Selçuklu geleneğinin devamıdır. Yani dan da siyasi kan... akıla Oğuz diyoruz o zaman. Tabii yani çünkü şöyle Selçukluların kurduğu yapı basit bir devlet değil. 400 yıllık İslam dünyasının geldiği durumu tersine çevirmek ya da onu yeni bir evreye dönüştürmektir. Tam bu anlamda hocam Onun o zaman için... sizin Türk tanımınız Selçuklu siyasetine müntesip olmak olan ama o Türklerin genel şeyidir zaten yani. Ee, dediğiniz, dolayısıyla tabii. öyle bir, yani Selahattin Eyübi de onun içinde... Tabii, tabii, tabii. O, o e, El Harekatil Ogüziye'nin... Tabii, öyle. ...ne müntesip herkes o, o tanım içerisinde. Evet, o, o tanım içerisinde. Hmm. Nitekim zaten Selahattin Eyübi'nin e, çocuklarına, a, aile fertlerine bak. E, Turan Şah, Gültekin, Türk adıdır hepsi. Yani bu etnik anlamda bir şey değil. Öyle bir bilinçleri yok zaten, öyle bir bakış açıları yok. Soy bilinci var. Soy bilinci var. Bu ama ırk bilinci demek değildir. Fakat daha çok mensubiyet özellikle Türklerle birlikte siyasidir. O siyasi harekete mensubiyet. Onun için Arap milliyetçiler dahi Selçukları İslam tarihinde istisnai bir yere koyarlar. Hatta şöyle denir yazılarda bunun kaynakları da var. Eğer Selçuklar olmasaydı İslam bugün Suudi Arabistan, yani bugünkü Suudi Arabistan'a sıkışmış bir kültür olarak mahalli bir kültür olarak kalırdı bunu söyleyen bir zatihi Arap milliyetçi yazarlar. Anladınız muyum? Yani dolayısıyla Selçuklu devleti, Büyük Selçuklu devleti basit anlamıyla İslam dünyasında kurulan bir devlet değil. Karahanlılar gibi, efendim şun Babürler gibi şunlar, bunlar gibi e doğrudan 400 yıllık İslam medeniyetinin geldiği durumu ele alıp orada belirli operasyonlar yapıp o birikimi içererek yeni bir aşamaya taşımak. İşte onun için biz İslam düşünce hattasında buraya yenilenme dönemi diyoruz. Her açıdan yenilenme dönemi. Her açıdan. Yani basit anlamıyla matematikte, fizikte, kimyada, ne bileyim ben e, kelamda, felsefede yenileşme değil. Doğrudan bir e, zihniyet e, yenile yenilenmesi oluyor. İşte buna da Oğuz Hareketi adı diyor. Dediğim gibi klasik kaynaklar veriyor. Bu Ramazan Şeşen Hoca'nın çalışmalarından okuduğum bir şey benim. E, oradan okuyabilirsiniz. Kaynakları da orada mevcuttur. <gülüyor> o açıdan o Selçukların yaptığı ilk şey bu dağınıklığı, bu siyasi e, bölünmüşlüğü, parçalanmışlığı birleştirmek. Çünkü siyasi parçalanmıştık, sadece ekonomiyi değil, adaleti de parçalıyor. Yani ortak bir akıl kalmıyor, ortak bir vicdan yok, ortak bir dil yok. Bir de bunu siz e, anlam değer dünyasının parçalanmışlığıyla bir anda düşünün. Çok şiddetli bir hastalık aslında. Yani hastalığı burada şey anlamında kullanıyorum, e, resim anlamında. Yani şöyle, e, şimdi düşünün, dini. Kelami mezhepler, akidevi mezhepler, fıkhi mezhepler bir sürü farklı görüş var. Her şey parçalanmış vaziyette. Çünkü Ve bu... yapı da oturmuş da değil hocam. Birbirlerine <gülüyor> yani atıyorum kaç tane mezhep var? Kelami ya da fıkhi. Birbirleriyle makul tabii, tabii. bir şekilde oturmuş da değiller. Düşmanlık kesinlikle vardır. Var. Çünkü o, bu gayet de doğaldır. Çünkü hakimiyet alanları oluşturuyorsunuz bununla alakalı. Oturmamış çünkü daha yapı. Tabii yani gayet doğal. Yani siz bunu sadece basit anlamıyla fikri bir görüş felsefi bir tutum, dini bir e, yol olarak görme. O belli bir iktisadi değer üretiyor. Belli toplumsal bir güç üretiyor. Onu korumak zorunda kalıyorsunuz. E, diyelim ki siz şurada bir medrese açıyorsunuz. Medresi yok ama o dönemde bir e, nedir camidesiniz. Başka bir grup geliyor oraya ele geçiriyor falan bunlar. Dedik ya bunlar yalıtılmış e, tekil şeyler olarak düşünülmesi doğru değil. E, bu tür e, toplumsal hareketlerde e, dini olan, politik olan, iktisadi olan, siyasi olan neyse birbirinden öyle kolay ayırt edilecek aha budur, şuradan başlıyor, şurada bitiyor denilecek şeyler değil. Hiçbir görüş, hiçbir fikir böyle olmaz. İç içedir bunlar. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen nefsi şeyler de girer. İnsan kendini göstermek ister, aşikar kılmak ister, ben yapayım demek ister. Yani insan bu. iradesi olan, tercih olan, kendini örtebilen, sahne oyunu oynayabilen insanlardan Bunların bin tanesi bir araya gelince ortaya çıkan algoritma yani ancak yapay zeka ile hesaplanabilir. <gülüyor> yani hep insanlarla muhatap olduğumuzu, e, olayın kahramanlarının hep insan olduğunu ve bunların hakikaten insan olduğunu anlamamız lazım. Yani mı? biz yukarıdan bakınca işi sadece ki boyutlu okuyoruz. <gülüyor> Bugün e, derste sabah yaptığımız, Ali Kuşçu dersinde de bunu söyledim. Yani kanun döneminde şöyle oldu diyor mesela. Yazıda. E güzel de şimdi bak. Yarım yüzyıllık. Yarım yüzyıllık ama Yavuz'da devlet üç katına çıktı. 100 yani üç hmm. 300 oldun sen. Bu devletin, şimdi şöyle Türkiye'yi birden iki katına çıkart Ne kadar ilkokula ihtiyacın var? İlk kat işte. Ya ne kadar liseye, Hayır, bir de nüfus kesafetine de bağlı o. Hmm. Şöyle almıyorsun ki. İnsan olan yerleri geçiriyorsun. Bunların okulları var, bunların eğitimleri var, bu ekonomik tasdik, bunlar as asayişi var, sağlığı var. Anlıyor mı? Yani bunları düşünmeden iş yapıyoruz. Fatih, ikinci şey, Beyazıt Sultan 2. Beyazıt, gitti. E, Yavuz geldi, 3 katına çıkarttı devleti. E, kanuni bunu da büyüttü. Dolayısıyla oradaki ihtiyaçlar e, bilgili insan ihtiyacı. Organizasyonun kendisi bile. Abi, tabii, niye kanuni diyoruz? Niye kanuni yaptım? Kanuni 100 yıl önce yapabilir miydi bunu? İhtiyaç var. Çok hızlı genişledi. 8 yılda. Evet. Yavuz'un yaptığı 8 yıl. Sizin bütün bunlarla alakalı idari, mali, efe, ilmi her türlü operasyonları yapmanız lazım. Ve bu büyük bir insan yüküdür. Özellikle okumuş insan. Osmanlı medresi sistemi, ondan sonra insan ihtiyacı o kadar artıyor ki bilen, bilgisi olan insan ihtiyacı biz şimdi yukarıdan böyle dedi ki uçakla yukarı çıkıp bakıyoruz hamur gibi görüyoruz meseleni öyle değil yani muazzam değişiklikler oluyor. Şimdi burada bu Oğuz hareketi meselesini çok ciddi almak lazım. Bunu bir bilinç olarak taşıyorlar ee, Osmanlı'da bile bu söz konusudur. Öyle unutulmuş bir şey değil Fatih döneminde 16. yüzyılda metinlere bak. Ee, bunu bu damar e, elbette çok büyük bir kar topu var önünde artık. Kilim çok büyümüş, ee, sen oradan neticede e, küçük bir yapı olarak kalıyorsun ama... ...merkezde olduğun için bu bir şekilde devam ediyor. O, el harekâtul -haraka, el avuziyeyi tabirini hafife almamak lazım. Ee, onu kastediyorum. Ha, bunu yaparken bu insanlar... E, ...şey vardır hep... ...Turul Bey ile Çağrı Bey arasındaki bu bir anlatı olabilir. Doğru da olmayabilir ama... ...oradaki bağlamı vermesi bakımından çok önemli. Neticede tamam bunlar e, Oğuz Yabguluğu yani Orta Asya'daki şamanik e, Oğuzların e, mensuplarıydı orada. Genelkurmay başkanıydı Selçuk'un babası, Dukak. E, i̇şte tartışıyorlar, ediyorlar, aşağı iniyorlar. Sonra Müslüman oluyorlar yeni e, geldikleri coğrafyada. Fakat e, sü süreç içerisinde çok büyük büyük kalabalık oldukları için Gazneliler, Karahanlılar, Samanlılar arasında bir tartışmaya konu olur bence. şey de hocam, o, o oğuz harekatını ifade edecek bir şey zannediyorum ee, Selçuk Bey Müslüman olduktan sonra e, ilk şeyini savaşını diyeyim. E, yabgu. Tabi yani tabi yani, yapıyorlar Türk ama onlar da büyük bir yıkım veriyorlar Türklerle. onlara. Bu ayrışmayı unutmuyorlar, Hı. baskın veriyorlar ve büyük bir şey, nüfusu kırıyorlar. ...Cent'te geldiklerinden sonra... Zaten bulundu biliyorsun. Cent'te Selçukların ilk mescidi bulundu. Yani bir... Kaç yıl önce. Şimdi şunu demek istiyorum. Burada... E, ...Dandanakan'a giden süreçte... ...bu adamlar... o 80 yıllık bir süreç. 960-1040. E, 80 yıl C Türkiye Cumhuriyeti'nin ömrü yani. 100 yılı akınlaşıyoruz. Biraz daha fazla. Öyle kolay değil yani bu süreçler. Biz 80 yıl deyip geçiyoruz. Bu dönemde insanlar artık o... Eski alışkanlıklarını unutuyorlar. Çobanlar yani, belirli şeylerle uğraşıyorlar. Öyle çok büyük bir tecrübeleri yok. Ee, nasıl devlet yöneteceksin? İşte Sultan Mesudu Gazne Sultan Mesudu yenip tekrar gidip özür diliyorlar. Sizi yendik ama kusura bakmayın biz yapamayız devleti yönetin diye tabi. Bunu e, CHP Doğal Hocanın hmm. e, hem e, nedir e, Çağrı Bey kitabında hem o Rus, şey, Selçuklu tarih kitabında çok ayrıntılı güzel anlatıyor. Şimdi orada e, Ertuğrul'un şey torul Bey'in bir sözü var. Diyor ki, e, evet biz bunları bilmiyoruz ama bilen birine sorarız. Nişabur kadısı Ebu İshak Eşşirazi, Şafiyes çağırıp diyor ki, biz hayvan güden bir milletiz. Bize insan yönetmeyi öğretebilir misin? Hay hay diyor. Orada diyor ki Turul Bey işte insanlığın Dedim ya hafızasına müracaat etmek, hmm. tecrübesine müracaat etmek, bilen insanlara sorarak bunu yapabilirsiniz. Onun için Sultan, Sultan diyorum Rus Turkolog Bartold, Oğuzlar hayvan gütme sanatını insan yönetme sanatına dönüştüren Güzel. ve iyi dönüştüren önemli millettir diyor. Bu çok önemli bir nokta. Şimdi neyse oralara hızlı geçebiliriz. Yani şey Hı. mesela bir soru olarak doğuyor hocam ister istemez. Yani tabi buralar aslında bizim konumuz değildi. Fakat Hayır bunlar bizim konumuz bakın Osmanlıların fitne fesada karşı olması. Adalet vurguları hep bu geleneğin devamıdır. Hı. Yani bu tecrübe zihinlerde tortu olarak hep var. Kodlara yazılmış. Yani ilerki yani. programlarda üzerine duracağız ya Oğuzların... Formülasyonları, ya Selçukların yaptığı formülasyonları biz bugün hala kullanıyoruz. Tabii kimin ümmetindesin, kimin milletindesin. Evet, evet. Bunlar oradan geliyor, Selçuklardan geliyor. Mezheplerin sayısının azalması. Ha bu o zaman bir çözümdü. Bizim kanonik metinlerimizin büyük Kanonik metinlerin yüzde yetmiş beşi o dönemde yazılıyor. Ders kitaplı, bunlar konuşacağız yani. Evet. Erken bir şeyle söyleyeyim, ya, üç büyük hareket oluyor şeyde. Selçuklu ve devamında. Tahrir hareketi, hmm. tahkik hareketi ve talim hareketi. Bunların üzerine konuşacağız. Yani onun için basit bir şey değil Selçuklar. Basit bir İslam dünyası ortaya çıkmış. Muvahidler gibi her devlet önemli tabii. Şüphesiz belirli şartların sunucu ortaya çıkıyor ve belirli sorunları çözüyor ama Selçuklar basit anlamıyla bir devlet değil bu açıdan. Yani İslam dünyasındaki özellikle Doğu, e, yani şöyle diyeyim Turan, İran ve Anadolu yayını belirleyen ve bunu daha sonra e, Kuzey Suriye üzerinden Mısır'a ve Kuzey Afrika'ya aktaran bir zihniyeti temsil ediyorlar. Bir zi, zi, ya da o, bunu çok bilinçli yapmışlar demiyorum ama bu süreci başlatıyorlar ve bu süreç daha sonra zenginleşerek devam ediyor. Muallar da bu sürecin bir parçası oluyor daha sonra. sonra, sonra Tabi yani, sonra yani siyasi birlikler olarak gelme, gelmelerine rağmen daha sonra bu siyin yapının bir parçası oluyorlar. Bu yapı Osmanlı'yı da varkılan bir yapı. Hmm. Moğollar nasıl yenilir e, sorusunu düşünmüşler demek ki. Şimdi asıl benim şeyim şu hocam hani burada diyorsunuz ya siz geldiler bunlar e, hayvan e, güden bir topluluk. Yani İnsan, bu tabii mübalağalı tabi, bir ifade şüphesiz. Ama, evet. ama ortaya koydukları o gelecek tasavvurudan düşündüğümüz zaman küçük bir topluluk öyle bir arka planla hani dedesi işte kum, kum, da diyorsunuz komutan da ama dedesinin babasının yani, böyle bir alim bir ulem yani bir şey yok ortada devasa bir geleneğe irtibatlı değiller böyle bir gelecek tasavvuru nasıl inşa edebiliyorlar Şimdi burada e, Çağrı Bey'in askeri dehası Turul Bey'in de siyasi dehası bu iki ya bu denk geliyor. Hmm. Bu ikisi Turul Bey hakikaten siyasi bir daha e, devleti zaten yönetiyor. Bu ikisi bir araya geliyor. Bir de burada dediğim gibi bilgi. Bilgiyi itimat etmek. Yani düşün bak. Orhan Gazi'nin etrafında yedi tane vezi var. Beşi alimdir. Halil Nalcık Hoca rahmetli bunu sık söylerdi. Ee, yani pek çok şey de bahsediyor. Ben de e, söz, yazmıştım bunu. Yani biz e, Fukahay Rum. Hani Baciyani Rum e, gi Ahiyani Rum Abdallahan bir de özellikle üzerine durulması gerek Fukaha-i Rum. Yani Rum. fakihler. Anadolu fakihlerin. Ben bizzat Halil Nancık Hoca'dan onu dinledim. Yani Osmanlıların başarısını Halil Nancık Hoca etraflarına topladıkları alimlere bağlıyor. Bu da tabii hukuk demek diyor. Hukuk bilinç. Yani belli işlerin belli düzen içerisinde yürütülmesi. O beş alimin beşi de fakih yani. Kendi dönemleri itibariyle. O zaman hocam... E, çünkü geçen... çünkü devlet yıkılmış dedik ya. Evet. O dağılmışlığı... Bir yer dağınık olduğunda, kaos olduğunda ne olur? Yarın öngöremezsin. Yarın öngöremediğin zaman... Orada bir şey olmaz. Dolayısıyla bunu yarın öngörebilmenin asgari şartı nedir? Hukuktur. Asgari şartı. Çünkü ben yarın neye göre... Sabah kalktığımda bana saldırılmayacak. Mallarım el konulmayacak. Ticaretim engellenmeyecek. Canıma kastedilmeyecek... Diyebilmen için, bu sorular cevap edebilmek için orada bir hukukun olması lazım. Yüksek İslam kültürünün niçin kalbinde usulü fıkıh ve fıkıh var? Bundan dolayı işte e, hukukun olmadığı bir yerde, belki bunu geriye gittiğimizde bu hukuk nasıl kuruluyor? İlk dönemden itibaren mi var? E, çünkü sizin çarşıyı pazarı kurmanız, ibadet alanı oluşturmanız hep bu hukukla alakalı olduğu için. E, ...usulü fıkı son derece önemli. Usul fikri, fık, e, fikri çok önemli. Falan. Şimdi o Selçuklar da bunu bir görüyorlar. Ve bu bilgiyle olacak bir iş. Yani, dolayısıyla Selçukluların işi şey, işte kadıya soruyor bak. E, bir Şafi Kadısı'na soruyor. Sonra dikkat et. E, Turul Bey'in, Çağrı Bey'in etrafına... ...özellikle Meniş Şah'ın akabinde Sultan Sencer'in... ...etrafındaki en önemli kadro... ...alimler kadrosudur. Yani 120'ye yakın büyük alim var Sultan Sencer'in etrafında. Bunlar sadece... Din alimi değil, matematikçi, astronomisi, fizikçisi, mekanikçisi, şucusu, bucusu. Yani anlatabiliyor muyum? Bilgi merkezine gittiğin zaman, daha doğrusu insanlığın tecrübesi her açıdan. Politik tecrübesi, yani nizami mümkün siyasetinden bakıyorsun orada büyük bir tecrübe var değil mi? Sadece nizami mülkün, kendi tecrübesi değil. Pers tecrübesi var orada, e, Türklerin tecrübesi var. Yani o tecrübeyi e, hangi alana ait olursa olsun, yani, Kutadgu Kubilik'e baktığın zaman Yusuf Asacim'in orada da, Pek çok farklı minnetin tecrübesi var. E, Oktik'ten bahsediyor canım. Kutatku birlikte. Yani o bilgi tecrübesi farklı bir olabilir. O tecrübeleri e, bir araya getirip onun ışığında, onun e, gö yol göstericiliğinde iş yapmaya başladığında e, başarılı oluyorsun. Selçukların bence en önemli özelliklerinden biri e, bu bilgi merkezli e, iş yapma her alanda ama. Yalnız ee, Osman Bey'den verdiğiniz örnekte de önceki programda zannediyorum onu konuşmuş Türk düşüncesinin kodlarını saydığımız zaman bu Türk düşüncesinin kodlarını ilave edilebilecek bir şey sanki e, bilene danışmak, bilene sormak. Tabi tabi. Ee, bir gelenek bizde yani. E, tabi. Bugün de öyle. Son Çok, kadar. E, bugün de öyle. Yani bu zayıflayabilir ama bu bir potansiyel olarak bir imkan olarak yapar. Hmm. Bilginin belirleyici olması hemen hemen her konuda e, sıkıştığında devletin şura toplaması Pek çok örneği var Osmanlı'da. Hmm. İşte Fazıl Ahmet Paşa'nın yaptığı da bu. Avrupa'da evet. ne de sorusunu kendisi cevaplamıyor. Bilen insanlara çağırıyor. Ve burada çağırdığı insanlar sadece şey değil. Kendi coğrafyasının, kendi dininin mensupları değil. Fatih'in ya da Sultan 2. Büyansız'ın müzakere meclislerinde sadece Müslümanlar, Osmanlılar yok ki. Yahudi bilim adamları da var. Bizans'ta Avrupa'dan gelenler de yeri geldiğinde o şeye katılabiliyorlar. Bu açıdan bilgi e, merkezli bakmak meseleye e, bir imkan olarak hep duruyor. Selçukların en büyük başarısı da bu bilgiyi iyi yönetmeleri. Bilgiyi yönetmek çok önemli. Hmm. İyi yönetmeleri ve e, öncelikle işte hukuku e, yeniden... Hukuku inşa etmenin iki temel şeyi var. Bir, hukukçuya ihtiyacı var. Bir de hukuku icra ederken kolluk kuvvetine, güvenliğe ihtiyacı var. Bu ikisini kuruyorlar. Devleti dış tehditlerden karşı kuruyorlar. İç, aşağı, aşağı, Hukukçu üretmeleri lazım. Medreseleri bunun için kuruyorlar. Medreseler Hı. esas itibariyle ilk kurulduğunda hukuk e, üretmeme şeyidir. Hukukçu, fakih yani. Gayet pratik bir ihtiyacı karşılamak e, üzere. Tabii İslam dünyası çok geniş bir coğrafya. Nüfus kalabalıklaşmış. E, burada düzeni kurmak, şehri kurmak zorundasınız. Şehir, yani asgari işaretli hukuktur. Ve hukukun içselleştirilmiş olan ahlaktır diyoruz ya. Bunları kuruyorlar. E, ya yani Medreselerin ilk kurulması, ilk medrese tecrübesi de bununla alakalı. Bu, yani O eğitim, talim meselesini konuştuğumuzda bu medrese meselesine tekrar geri döneceğiz. Bir de tabii entelektüel açıdan e, parçalanmıştır sizin çözmeniz lazım. O da aslında daha zor belki de hani kolukuyu bir asayiş temin etmek kolay ama o büyük krizlere cevap üretmek daha çok üretmek... vakit daha çok vakit alıyor. Bir de ona ihtiyaç duyan şeyler çok fazla değil. Yani onun bir ihtiyaç olduğunu evet. anlayacak. Hani siz hukuka herkes ihtiyaç olduğunu hissedebilir. Çünkü ticaret yapıyorum, canım tehlikede, benim bir an evvel bir düzene ihtiyacım var. Yani bu nizam-alem düşüncesi, bak nizam-alem kavramı hukuk kavramıdır, fıkın kavramıdır. İslam fıkhının kavramıdır, nizam-alem sonra biz onu Osmanlılar daha öyle politik bir tabire dönüştürecekler ya yani nizam Alelem demek esas değil, hukuk düzeni demektir yani Osmanlıların kastettiği de hocam hukuksuz bir dünyada hukuk teklifi ama bunu Her anlamıyla bunu üst bir çatıya dönüştürüp tüm dünyayı yönetme idealine de dönüştürüyor nizamemi tabi ee, dediğin evet. doğru tabi ee, hocam gene iç içe geçmiş olarak nizam alem de katmanlı bir şekilde düşünüyor yani, Evet evet yine reklam e, gelmiş reklam Damdan dönüşte bu entelektüel kriz karşılaştıkları krizlere ne yaptılar Selçuklular R konuşmuş oluruz reklamdan sonra soruların peşinde de burada olmaya devam edeceğiz alıyorlar soruların peşindenin son bölümüne yeniden hoş geldiniz. Biz bugün burada Merv neresidir? Merv'de ne oldu? Selçukluların siyaset sahnesine çıkması, İslam dünyası, İslam düşünce tarihine eklemlenmesi ve orada ne yaptılar? Ra Giriş yaptık. Önümüzdeki programlarda da zannediyorum birkaç program sürecektir ya da gittiği kadar. O bölümü bugüne kadar belki gelecek şekilde gelenek derken kastettiğimiz nedir ve onun bileşenleri nasıl kuruldu? Nerede ne zaman kuruldu? Bu soruların cevaplarını aradığımız bir programı oldu. Şimdi bu son bölümde de e, hocam medrese e, bahsi demişti. Sonrasında da e, bir de entelektüel kriz. Evet. E, o entelektüel krizi programı yeni açan son bölümüne denk gelmiş e, izleyicilerimiz için de belki söylemek lazım İslam dünyasının 400 yıllık e, pek çok tecrübeyi yaşamış bir medeniyet olduğunu, Selçukluların tam tarih tanesine çıktığı yerde bir sürü krizle karşılaştı İslam dünyası. Onlardan bir tanesi de entelektüel kriz dediniz. Neyi kastettiniz? Şimdi bunu katmanlı düşünmek lazım. Şöyle, şimdi ben bu kalemi, bardağı göstermeyeceğim artık. Bu kalemi diyorum ki mantık yöntemiyle bileceğim. Sen de diyorsan ki matematik yöntemiyle bileceğim. Değil mi? Biri, biri de ki. çıkıp diyor ki yok diyor ben yeni bir yöntem icat ettim. İbn İsam buna göre bileceğiz diyor. Cabir bin Hayyan'ın takipleri diyor ki "Yok bu iş birinizin yöntemi burada geçerli değil." Şimdi bakın çok basit bir şey de bile herhangi bir konunun, herhangi bir nesnenin fiziksel bir nesnenin bilgisinde bile bir sürü yöntem çıktı ortaya ve bu yöntemler kendi pozisyonlarını son derece güçlü bir şekilde tahkim etmiş vaziyetteler. E da başka bir şey söylüyor. Biri diyor ki bu parçalardan oluşuyor. Biri diyor ki yok bu o kadar parçada değil, iki parçadan oluşuyor. Biri bilmem ne diyor. Ya çok Şimdi teknikçelere girmemek Eyvallah. için böyle basitleştirerek anlatıyorum bunu. Yani şöyle düşünün. Somut bir nesnede bile böyleyse... Gerisini düşüncede anlayalım. Tabii şimdi şöyle bir şey. Görme olayı ya. Nasıl görürüz? Matematikçiler, matematacılar şey söylüyor. Yok diyorlar gözden çıkan ışınlar bizim nesneyi görmemizin şey oluyorlar. E, meşşailer İbn-i diyor ki hayır nesneden bize bir ışık geliyor ondan görüyoruz. İbn-i İshim çıkıyor diyor ki, vallahi öyle kolay değil bu iş. Önce burada ışık nedir, nesne nedir, göz nedir, gözün anatomisi nedir, göz nasıl görür bunları iyi analiz etmemiz lazım diyor. Bir tanesi diyor ki, biz genel ilkelerden hareket ederek bu tekillikleri biliriz diyor. Önce genel ilkeyi vaaz edeceğiz. Tüm insanlar ölümlüdür ilkesine sahipsek ancak tek bir insan öldüğünde o insanın ölümlü olduğunu bu genel ilkeye nispetle ancak anlayabiliriz diyor. Öbürü diyecek ki, yok öyle bir genel ilke yok. Biz tek tek insanların öldüğünü tecrübe ederiz. Orada bir genelleme yaparız. Öyle tümel bir ilkemiz falan yoktur diyecek. Birisi diyecek ki parça bütünden küçüktür. Bu bizim aklımızın bir ilkesidir diyecek. Bak çok örnekler veriyorum. Öbürü diyecek ki böyle bir aklın ilkesi falan yok. Akıl doğuştan bomboştur. Biz tecrübelerle bunu elde ederiz. Sen parça fikrine sahip değilsen, bütün fikrine sahip değilsen, küçük büyük fikrine sahip değilsen bu cümleyi kuramazsın diyecek. Şimdi bak yani... Sadece kriz derken dini kriz, itikadi kriz, fıkhi kriz, hukuki kriz falan değil. Bilme yöntemleri açısından da. Şimdi İbn Sina ile Biruni mektuplaşmalarını alalım. Bak, bir ders yapılabilir burada, bir seminer yapılabilir. Biliyorsun Biruni ile İbn Sina karşılaşıyorlar. Mektuplaşıyorlar, tartışıyorlar. Şimdi Biruni matematikçi bir adam. Her şeyi matematik yöntemlerle bilmeye çalışıyor. İbn Sina ise meşai mantık yöntemini kullanıyor. Al sana iki tane farklı yöntem. Ve bu insanlar birbirleri tartışırken birbirlerinin bu yöntemleri üzerinden gidiyorlar. O yöntem ürettiği bilgiye ikinci onlar için artık. Yöntem yanlış. Biruni'ye göre mantık bize gerçekliği vermez. i̇bn Sina'ya göre de matematik vermez. Çünkü matematik niçin delilini vermez. Sadece ilişkileri verir. Halbuki biz eşyanın hakikatini bilmeye çalışıyoruz. Biruni hayır filan. Şimdi e, ne yapacaksın sen? E, bunların hepsi belirli Toplumsal katmanlarda karşılıkları olan yapılar. İbn-i Sinacılar var. Efendim, kelamcılar var. E, matematikçiler var. Şucular var, bucular var. E, tüm bunları bir araya düşündüğünde entelektüel kriz çok açık. Niye göre? Yani bunun hakikatini ben veririm sana. Yani Hakikat ederken bilgisini kastediyorum. Şunun bilgisini ben sana vereyim diyorsun. Öbürü de diyor ki ben veririm. öbürü de ben veririm. Ne yapacaksın? Nasıl bir tercihte bulunacaksın burada? Dolayısıyla bu yöntem eleştirileri son derece önemli. Bunları dini şeylere düşünelim, çıkartalım. <gülüyor> Diyelim ki e, i̇bn Sinacılar bir nedensellik sistemi kurmuşlar evrende. E, gelmiş kelamcılar demişler ki bu biz buna katılmıyoruz. Şu şu nedenlerden dolayı. Tamam mı? E, çok farklı evrenin e, fiziksel bilgiyi yorumlarken çok farklı nedensellik mekanizmaları var. Anlatabiliyor muyum? Tanrı tasavvurlarına kadar gidiyor bu. Evet. E, o açıdan e, her tarafta bir de şunu da düşünmek lazım Yusuf e, bunların nesillere aktarımını yani siz siyasi bir erkseniz hangi bilgiyi eğitim kurumlarında insanlara teklif edeceksiniz? İbn-i Sina'cılarımı eee şey İbn-i kimyacılarımı el kimyacılarımı matematikçilerimi Hepsini veremezsiniz. Bunların kesiştiği noktalar var. Hayır versen bir de hangi düzene göre vereceksin? Yani yok herkes kendi çok. düzeniyle gelip anlatsın desem o da kaos. Bak çok güzel bir şey yakaladın burada. Halep'te Şafiler için bir şey açılıyor medrese. Hukuk medresesi. Hanifiler gelip yıkıyorlar. Onlar da yıp Hanifilerinkini yıkıyor. Bak senin söylediğin cümle çok güzel burada. Bunun üzerine Nizam-ı e şikayet ediyor. Şafi, o da Şafi ya. Evet. Şimdi bu basit anlamıyla bakın itikadi bir konu değil. Tamamen fıkhi bir şey. E sen toplumdaki çarşıyı, pazarı hangi hukuk sistemine göre belirleyeceksin? Hanefiler diyor ki biz belirleyeceğiz. Bizimki yöntemi. Ne diyor Nizam-ı Mülk? Bak işte tam da Selçukların yaptığı, entelektüel kreşiflerin yaptığı şey bu işte. Biz herhangi bir görüşü desteklemek için bunları kurmadık bu meddeseleri. İlim kavramının altında düşen her şey bizim desteğimizi alır. Yani bilgidir esas olan, seninki de bilgi, onunki de bilgi yöntemli olmak kaydıyla bu bilgilerin hepsini eşit mesafededir devlet diyor. Bu bu Osman Turan hoca bunu Büyük Selçuklu devletinde güzel anlatır. Oradan okuyabilirsiniz. Şeyi de açıklar kavuşuyor aslında şimdi Sultan Alparslan mesela tırnak içerisinde söylüyorum sıkı bir Hanefi biliyoruz. Ama Tabii. mesela Şafii başka şeylere çok büyük alan tanıyor. Tabii ül Mülkü merkezine koyabiliyor. Şimdi Gazali merkezine aşağıda koyabiliyor. Aşağıda bunlar bu çatışmalar olabilir ama yukarıda devlet işte bunlara belli bir, İyi mant... düşünülmüş bir... Tabii belli bir mantık dahilinde yer verecek. İşte bu medrese sistemi daha sonraki dönemde özellikle Sultan Selçer ve Harzemşahlar döneminde yeniden içerik olarak organize edilince bu i̇zam Mülkü'nün bilgi anlayışı, tekrar e, merkeze alınıp programlar ona göre hazırlanacak ve neredeyse şöyle bir dönemde ve bir mekanda yöntemli tüm bilgilerin eşit seviyede okutabileceği bir ders müfredatı hazırlayacaklar. Bak tekrar ediyorum. Yöntemli, hesabı verilebilir, paylaşılabilir, kavramsal, nedensel, eleştirel, bilgi üreten tüm metotlar, tüm pozisyonlar Medresede eşit seviyede... yer alacak. Medresenin bir tercihi olacak ama. E, gayet doğal. Ama okuyacak. E, ne demek bu? İbn-i Sina'cılık da okutulacak. Matematikçilik, matematikçiler de okutulacak. Matematik derken bugünkü matematiği anlamayalım. Matematacılar da bir yöntem var o dönemde yani. Hmm. Ne bunlar mantıkçı değil. Keramcılar da okutulacak. Bu daha önce böyle bir tecrübe yok. Enteresan. Bu Selçuklar'la... Özellikle Sultan Sencer ve döneminde. Ve bu gelenek... Bunun ayrıntılı konuşuruz. Moğolların önünden önce İran'a, sonra Kuzey Irak, Kuzey Suriye ve Anadolu'ya geliyor. Osmanlı medya sistemi bunun üzerine kuruldu işte. Onun için çok eskiden bahsetmiyoruz aslında. Bu bizim hala e, Türkiye'deki o, o bütüncül yapı içerisinde e, nasıl diyelim elastiki olan, e, yumuşak olan yapımızla alakalı bilgi deyince genel bakmasını biliyoruz büyük oranda. İstisnalar her zaman vardır. E, bu Yeni bilgiyle olan ilişkimiz, Avrupa'dan gelen yeni bilgiyle olan o Fazla Ahmet Paşa ve sonrasında anlattıklarımız hep bu zihniyetle alakalı memetik yapı dedik ya bu sabahtan akşama oluşan bir şey değil. Süreçlerinde oluşuyor ve siz bu refleksleri devam ettiriyorsunuz. Bizim insanın mesela bilgiye çok açıktır. Bu konuda bir sıkıntı yok. Evet her anlamda bir de. Yani evet. de O refleks dediniz ya hocam şey aklıma geldi direkt e, sinemanın icadı, Emir Paşa'nın ordunun bünyesinde bir film şeyi kurulmasını emretmesi arasında bir yıl yok. Ya bir sürü şey işte. Mustafa Sabri Efendi'nin balona binmeye çalışmasından evet, evet. tut. Yani Şimdi demek... tabii burada bir şey güncel aktüel bir soru hocam. Biraz da entelektüel magazin olsun. Miladi bin yılında kurulmuş bir medrese den söz ettiniz. Tüm yöntemleri eşit biraz... düzeyde temsil hakkı veriyor. Öğretilmesine izin evet. veriyor. Bir de biz geçen yıl yaşadığımız işte ilahiyatlardan felsefe kaldırılsın. Na ha, tabii ki bu istisna. Anladım. Yok. O başka bir şey yok. Ee, şimdi kullandığımız kavramların gösterimleri dedik ya delaletlerine bakmak lazım. Evet. Hatırlıyor musun? Şimdi ben o olaydan bağımsız olarak sana bir şey söyleyeyim. Türkiye'de belli bir çevrenin kafasındaki felsefe, felsefe tarihi ya, yöntem değil. Hımm. Bana i̇bn Sina'yı anlatıyor. i̇bn Sina yani dört tekbirli uğurlandı o çoktan yani. Oradan faydalanacağım şeyler şüphesi var Bir bütün olarak onu kullanamazsın ki. Ya. Felsefe bir yön... Şimdi felsefenin dedik ya katmanlı bunlar. Yunan dünyasında felsefe farklıydı. Bir doktrindi, Bir yaşama biçimiydi. Yer yer. Bir sofra adabıydı hatta. Yani felsefe sofrada yapılır Yunan'da. Tabi. Ya, yemek tabi, bu Çiğdem Dürüşkin Hoca'nın bununla alakalı çok güzel yazısı var. Şimdi e, doktrinal felsefeden Gazali ve Razi'nin eleştirdiğinden sonra perspektif felsefeye geçildi, Kant'tan sonra daha çok böyle e, netiz, epistemik anlamda bilgiyi analiz eden bir felsefe anlayışına geçildi. bugün felsefenin bin tane tanımı var. Hangi felsefeyi kastediyorsun? Diyelim ki ya ben felsefeyden Hazreti bu, bu sadece bizle alakalı değil bak. ...bugün Anglo-Sakson dünyada felsefeyi dinden daha tehlikeli gören bilim adamları var. Bu sadece bizle alakalı değil ki. Felsefeyi boş, ondan sonra gevezelik kabul eden bir sürü insan var. Ve Almanya'da bile felsefe bölümleri kapatılıyor. Maddi imkanlar onlara tahsis edilmiyor. Amerika'da da öyle. Ne uygulaması var bunun? Applied philosophy diye bir şey çıkarttılar. Uygulamalı felsefe, uygulamalı fizik, şey metafizik, uygulamalı ahlak... Yani bir karşılığını göstereceksin. Gevezelik yapma anlamında. Şimdi ben oralarda az çok bulunmuş biri olarak sana söyleyeyim. Felsefe dediğin hadisenin tanımı ne ki? Ee, ona tavır alıyorlar tamam. var. Yani ben sana öyle, şu anda tabii konumuz değil o. Öyle bilim adamları var ki felsefeyi T'ye alan, Richard Feynman mesela büyük kuantum fizikçisi, T'ye alıyor adam. Hatta e, meşhur bir tartışma var. Bu neyin kedisiydi? Şöyle diğerin kedisi mesela o şöyle diğer bir gün diyorlar ki ya siz e, bilim yaparsınız biz o yaptığınız bilim üzerine düşünürüz. Verdi de ki biz geri zeki alimiyiz. Yaptığımız işin üzerine düşünemiyor muyuz? diyor. Yani bilimin teorisi, bilim nasıl teorik entiteler üretir? Bu teorik entitelerden hareket ederek nasıl önermeler kurar? Bunu nasıl bunu felsefe denetliyor? Niye ben denetlemiyorum ki diyor? Şimdi demek istediğim bunlar böyle yalın kat popüler kültürde kullanıldığı şekliyle e, yorumlanacak şeyler değil. Hawking şey var ya, İngiliz fizikçi. Ne dedi? Philosophy is that. Felsefe öldü. Şimdi bunun üzerine biz e, oturumlar yaptık. Ne demek? Orada Neyi hangi felsefeyi kastediyor? Ad adamın dediği şu. Ya felsefe yeni bir şey üretmiyor. Science is working. Bilim çalışıyor. Felsefe arkadan geliyor. Bizim yaptığımız şeyler üzerine konuşup duruyor. Bu meşhur bir şey var. E, şimdi ismini hatırlamıyorum. Bir kuantum fizikçisi kuantum felsefesi diye yayın yapan, yani makale bir dergiye bir yazı gönderiyor. Yayınlıyorlar. Sonra bu adam bunu ifşa ediyor. Diyor ki, orada söylediğim her şey yanlış, salladım ben. Ama siz kuantum fiziğini bilmediğiniz için, gelen makalelerde iyi okuyamadığınız için, okumadığınız için bunları yayınladınız. Burada ben hepsini attım, kafadan attım, salladım yani. Siz buna katılıyorsunuz o zaman. E, felsefe bilimin Felsefeden genişleri. ne anlıyorsun? Biz, Hı. Teoman Duralı çizgisinde felsefe, bilim diyoruz zaten. Yani bu felsefeden şimdi e, bu çok farklı şekilde tanımlanan şeyler ama Türkiye'de bahsettiğin e, davranış biçiminde felsefeden anlaşılan tarihteki felsefe. Felsefenin tarihi de değil, tarihte kalmış bitmiş felsefe. Ya öyle onun zaten bir anlamı yok. Bir, bir felsefe tarihinin konusu o. E, Anlatabiliyor muyum? Bir yöntem olarak. Yani düşün nedir ya felsefe? Sen nasıl matematik yapıyorsan, nasıl resim yapıyorsan, nasıl müzik yapıyorsan insan kognisyonun bir fonksiyonudur. kendine Metodik bir şeydir yani. Son derece formeldir, zordur. Ben sana bir tanım vereyim. Felsefe bir kavram matematiğidir. Bir yargı matematiğidir. Matematik ne kadar zorsa o kadar zordur. Ve üst derecede bir soyutlama kabiliyeti Matematik ne kadar gerekliyse o kadar gerekli. Elbette. Elbette. Yani felsefe olmasın da başka bir şekilde onu ikame ediyorsun zaten. Adını felsefe koyma. Mersefe koy. Fark etmez ki. Ya bu düşüncenin bir faaliyeti. E ve bundan sen beri olamazsın. Ya. Aa, sen felsefe deyince şunu anlıyor. A'yı B'yi anlamana gerek yok. Tezahürleri farklı olabilir. Mataryalist felsefe olur. Süpütalist felsefe olur. Şu felsefe bu felsefe olur. Ama bu felsefeyi üreten zihin yapısı bunun metodik içeriği benim için önemli. Eyvallah. Yani onu eleştiren düşünce de buna fark etmez. Onu iman ettiğin zaman işte ortaya çok farklı neticede sonuçlar çıkar. Eyvallah. Şeyi bir parantez açıp söyleyeyim hocam. Sen buraya nereden girdin ya? Şuradan girdim işte onu söyleyeceğim. Evet. izleyicilerimiz için de bununla ilgili birkaç mail aldım ben. Hı? Ya magazin dediğim bağlam hocamızı niye oraya çekiyorsun? Konuyu niye oraya götürüyorsun diye. Evet belki şeydi konuştuğumuz genel konular bağlamında düşük bir başlıktı fakat bir bakış açısı yani kazanma açıssın hocam sizi ya, teşekkür ederim sağ ol yani ben sana tabi oluyorum biliyorsun programı sen model ediyorsun Eyvallah. Onun için ben burada zihin kontrolü yapma oto kontrol yapmaktan yoruluyorum zaten <gülüyor> ama şunu sana söylememe müsaade et bu tür tartışmalar bir şey çözmek için değil ama evet. ben bunu el iki tane yazı yazdım hiç kimse dikkate almadı bazı hocalarımız çok güzel yazdılar yazdılar bu konuyla alakalı. Yani o sıcak tartışmadan sonra. Ama kimse bunlara dikkate almıyor. Bir şey çözmek değil, bir şey kavga et, bir şey, bir şey, yani Bu tür şeyler başka şeyler için, aracı olduğu için, evet. kullanıldığı için e, kimsenin öyle bir derdi yok. Yani. Taraftar olmak, karşıt olmak yani ve başka sonuçlar. Farklı iktidar alanları üretmekle alakalı. Bu bireysel iktidar alanında da olabilir. Kendini gösterme, nefsini gösterme anlamında da olabilir. Otoritesini gösterme anlamında da olabilir konudan bir haber olmak anlamında olur. Bir şey yapma. Yani eğer gerçekten A meselesini, kendi meduliyeti, kendi delaleti içerisinde çözmek istiyorsan, bu konuda bilgili olan insanlar oturup konuşur, bir yol bulursun zaten. Mesele bu yani. Eğer çözüm... Niyetin tabii, oysa. Tabii tabii. Çünkü bunu unutmayalım. Anlama sadece bir idrak sorunu değil. Bir niyet, hatta bir ahlak sorunudur. Eyvallah. Buraya medyasi'den geldik hocam. Selçukların... Ee... Benim enteresan dediğim bir model inşa ettiğini medesede. İşte ama o entelektüel kriz dedik ki aslında entelektüel krizi biz sadece dinle, dini inançlarla falan değil. O kadar farklı entelektüel krizler var ki bu dönemde. Bak İbn-i Sinacılık kurulmuş. i̇bn Sina dedik öldü, vefat etti 1037. İbn-i kurulmuş bunlar. Hepsi ayrı tutumdur. Bir, bir yeni yöntem icat etti. Bir Ruri oldukça yaşlı ama matematik yöntemi... E, e, ya düşünün öyle yöntemler var ki adam sıf geometrik gidiyor. aritmetiksel bile gitmiyor. Yani pozisyon için bunlara teknik olarak gitmiyor ama şeyin, matematikte bile alt pozisyonlar var. Bunların hepsi farklı güzergahlardan gidiyor. Birden şöyle düşünebilirim. Çok yol var ama bunların hepsi tek bir caddenin içerisinde değil. Anladın mı? O tek bir caddede gidiş gelişler olabilir de parçalanmış bir yapıla karşı karşıyasın. Burada yolları kaldırmak değil ortadan. Geniş şu yolu yasaklayayım değil. Nitekim Selçuklar yolları yasaklamıyor. Ama o yolların hani hepsiyle irtibat kurabilecek, onları içererek aşacak yepyeni bir ne diyelim? yapı üretiyorlar. Medreseler bunun tipik bir örneğidir mesela. çünkü medreseler Selçuktan değil ama. Evet. Onu ona çok dikkat edin. Kanalının icadıdır. İlk Şöyle hocam, şimdi bunu söylerken şeyi düşündüm ben bir taraftan. Bence biraz rahat ol sen. Şimdi sen ee, de kendini bıraktım. sıkıyorsun. Ha, orayı bırak bence bıraktım, yani. konu şey... bizi bir yere götürsün. Tamam. Sorular bizi bir yere götürsün. Ee, şeyi düşündüm de bir taraftan hani şöyle bir eleştiri yapılıyor ya da yapıyoruz ya. Bir döneme dair okuma yapıyoruz. Selçuklu tam konuştuğumuz devreye ilişkin. Orayı siyasi e, krizler, devlet, e, devlet ilişkileri üzerinden okuyoruz. Bu eksik ve yanlış bir okuma. Tabii. Şimdi ben mesela şimdi işte söylerken onu fark ettim. E, daha ziyade itikadi ve e, ee, ne diyelim mezhebi e, tartışmalar bağlamında okuduğumu fark ettim. Bu tam söylediğiniz yani krizin başka ayakları da var. Onları bilgili bilgisiz. Onları biliyoruz Yusuf ya. Mesele sadece hmm. itikadi fıkhi, kelami değil ki. Matematik sayı nedir? Hmm. Şimdi bir sayı tanımı var gelmiş daha Mısır'dan. E buna itiraz ediyor adamlar diyorlar ki her sayı öyle değil sayı budur. Ya bu bir de kırk bile kriz. O krizin başka doğurduğu, değdiği Tabi, nici, yerler. Mesela değerli. şunu tartışıyor. Sürekli midir nicelik, süreksiz midir? Atomik midir, değil midir? Bak bunu tartışıyorlar bu dönemde. Matematik şimdi sen bunu matematikle, gökyüzünü matematikle. Şimdi daha önemlisi şu bak. Hadi dinle de anlatayım. Tenzili kitabın bazı emir ve nehirleri matematikle sen çözüyorsun. Miras. Miras, tereke hesabı, vakit tayinleri, namazlar, kıble tayinleri filan. Şimdi bu matematiksel bilgi nasıl bir bilgi ya? Bu matematik nesneler nasıl nesneler? Ve bu nesnelerden hareketle ürettiğin matematik bilgiler, matematik modeller gerçekliği, fiziksel gerçekliği ve dini gerçekliği. Nasıl bize doğru olarak veriyorlar? Ve felsefi yöntemden daha doğru olarak veriyor. Bunu da fark ediyorlar. İşin ilginç tarafı fakihler bu işe ne atıyor. O tabii hikaye. fakirler, bildiğim fakirler. Önce Hanifi fakirler el atıyor bu işe. Ve, ve matematiği dini olanda nasıl kullanabiliriz? Ta Harizmi'nin... Büyük soru. Tabi Harizmi'nin Kitab-ül Muhtasar Filcer ve Mukabelesi'nin büyük bir kısmı terek hesabına ceblin uygulanmasıdır. Yani dini bir şey o. Anlatabiliyor muyum? Ferayiz ilmi kurulacak daha sonra. Yani, demek istediğim mesele çok basit değil. Yani her konuda problem var. Bu... Ee, bu problemler, o insanlar bunu bilerek çıkartmıyorlar. Kendi doğal iş değişleri içerisinde, e, işte dış dünyadan gelen bilgiler burada, üretilen bilgiler ye, olağanüstü çoğalmış o dönemin şartlarında. Bu bilgilerin belirli bir sıra düzeni içerisinde irtibatların kurulması lazım. Yani bilimlerin birliğinin farklı yöntemler arasındaki irtibatların konuşulabilirliğin geliştirilmesi gerekiyor. E, Selçuklu ların ve sonrasında ortaya çıkan bir şeylerden biri şu bir örnek vereyim dediğimi çok iyi anlayacaksın. Harizmi matematikçidir. Harizminin kelam kitabı yok. Fıkıh kitabı da yok. Gazali öncesi yani Selçuklu öncesi alimler bir çiğne alimidir. Peki Nasrettin Tuğsi'ye bakalım. Hadi herkesin bilgi Ali Kuşçu'ya bakalım. Dilci, kelamcı, müfessir, fakih Matematikçi, assonom. Ali Kuşçu kimdir? Nedir Ali Kuşçu? Nasreddin Tuğsi'ye bak. Adam şii, kelamcı, i̇bn Sina'cı, büyük bir assonom, rasatane kurmuş, gözlemci assonom. Ahlak metni yazmış, tasavufla ilişkisi var. Aklına gelen her bilgide birinci sınıf eseri var. Paraleller, postulat üzerine kitap yazmış. Kronometri üzerine kitap yazmış, Cebir üzerine kitap yazmış, Sayılar ve üzerine kitap yazmış bu adam. Ama Tecid gibi mantık üzerine kitaplar yazmış bir sürü. Tecid gibi kelam kitabı yazmış. Ahlaki Nasirisi var, ahlak kitabı yazmış. Kim bu adam? Buna ne imkan veriyor? İşte Selçukların oluşturduğu o bilgi kavramı, ilim kavramı altındaki yapı imkan veriyor. Dolayısıyla Selçuklardan sonra bir alim, İbn-i de olabiliyor, bak. Güzel bir örnek. Sıradacaktı Nurmevi. Konya kadısı. Mevlana'nın Konevi'nin arkadaşı. Bu adam İbn Sinacı. Bazı zaman kelamcı, bazı zaman İbn Sina şeyci. İbn Sinacı. Hem İbn Sinacı hem kelamcı nasıl olunur ya? Ve hem de fakih. Çok güzel bir usul kitabı yazmış mesela. Hem de İslam medeniyetinin en önemli mantık kitaplarından biri yazmış Metali. Ne bu? Neci bu yani? Burası tabi daha da enteresan. Ha yani bunu işte belki... Ama de... bunun şeyi doğuran şey medes ediyorsunuz değil mi? Tabi yani. o, o bilgi anlayışı. Yani İbn-i Şatir müezzin ya. Modern astronomiye giden yoldaki eseri yazan adam müezzin, müezzin. Şam-Emeviye camisi müezzini gittim ben camisinde. O gözlemleri yaptığı yerine de çıktım baktım ettim. yaz güneş e, saati yapmış. Onu da gördüm falan. Şimdi bir müezzini bir teorik astronom kılan ne? Teorik astronom ya bu. Öyle katolik kafayla gelip İslam medeniyet okunmaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bunları üzerine düşünmek lazım. Bu dönüşümleri gerçekleştiren işte bu Selçuklu çizgisi. Orada kurulan yapı. Ha Bu yapıyı kurarken elbette geçmişteki şeylerden tecrübe ediniyorlar, alıyorlar, çıkartıyorlar filan. Ya yüzlerce örnek verilebilir. Bir tane iki tane örnek değil bu yani. Ama net olan şu değil mi hocam? Selçuklu'nun sistemi öncesinde biz bu tam saydığımız modeli, bilgiye yaklaşım şeklinde... İstisnalar olmakla birlikte yok böyle bir şey. Kurumsallaşmış bir formda asla. Tabi tabi. Bir anlayışa dönüşmüş değil. İstisnalar var. Mesela Kadı Nesefi, Kadı ama matematikçi. Fakat bu matematik Teorik anlamda bir matematik, işlemsel matematik mesela daha çok iş işine yarayan pratik matematik. E sadece o veçesiyle değil şey açısından da söyledim. Atıyorum bir tamam medrese formunda bir yapı yok ama atıyorum dört farklı yöntemin dördünü de konuşabilen, buna imkan sağlayan. Yok hayır hayır. Öyle hayır bir işte, bu part, i̇şte o fe, tutumların perspektife ile hmm. alakalı bir şey. Yani adam mantık yöntemini de kullanıyor ya. Klasik dönemde bir mantıkçı, matematikle uğraşmaz. E, yöntem olarak uğraşmaz. O işine yaradığı kadarıyla uğraşır. Tuğsin'in hem orijinal mantık kitapları var... ...hem orijinal matematik kitapları var. Orijinal özgünçü zaten çok büyük bir adam. Bunlar istisna da değil. Onu demek istiyorum. Hmm. Genel güzergah bu oluyor artık. Ve bilimler... ...hangi alana ait olursa olsun... ...o bütünün parçası kılındığı için... E, çeşit operasyonlardan geçirmek durumunda kalıyor. Kavramsal e, zemin, metafizik zemin bakımından da operasyonlardan geçirmek Peki. zorunda kalıyor. Kolay bir iş değil bu yani. Biri dese ki hocam, İslam e, medeniyeti işte o krizleri yaşadı. Yaşadıktan sonra doğal sonuç olarak bu doğacaktı. Selçukluların burada ne katkısı ne dahli var kardeşim. <gülüyor> yok yok öyle bir şey Dese. E... Sorunun kendisi saçma olduğu için o zaman hiçbir şey yapmayalım. Doğal şeyler gelişsin kendi kendine. İnsan iradesi, insan muhtar bir varlık. Tercih var. Hmm. E, Moğollar niye yapamadı aynı şeyi? Yani aşağıda. Yani şeyler. niye Afrika'da olmadı, değil mi? Hmm. Kaldı ki Endülüs'te başka gelişmeler oldu. Kuzey Afrika'da başka gelişmeler oldu. Mısır'da başka gelişmeler oldu. Yani eğer İslam medeniyeti dediğin şey öyle çok yeknesak, her parçası birbirine benzeyen bir yapı değil ki canım, olur mu öyle şey? Orada e, şöyle düşün, eğer Türel Bey e, bilgiyi takdir etmeseydi. Ne, olabilir? ne olabilirdi değil mi? Yani... Orada onların tercihlerini biskin bir alt şey var mı hocam? Ee, tamam sordular danıştılar ama tam demin söylediğim şey kendilerinin bir e, diyelim yöntem konusunda şeyi var. Kend Atıyorum Gazali ile aynı değil o. Şimdi Gazali de, ama merkezini sisteme koyuyor. Erk, siyasi erk bunları düşünmek zorunda değil canım. Siyasi erk bunların ...düşünülmesine imkan verecek alanı oluşturuyor. Buna müsaade ediyor. Yani şöyle düşün. Şimdi Osmanlılar bir devlet kurarlar. Ama bu devlet bilgiye yer vermeyebilir canım. Yani böyle bir sürü devlet var. Ee, Selçuklar bu... ...hanedan olarak. Kendileri bunu düşünmek zorunda değil. Öyle bir dertleri yok. Adamlar zaten büyük bir devleti yönetiyorlar. Ama buna imkan verecek. Yani Ömer Hayyam'ın Rasa tanesini... ...finanse edecek, onu destekleyecek... Efendim İsvizari'nin mekanik aletlerini destekleyecek, mekanik çalışmanın destekleyecek ya da Abdurrahman Hazini'nin bunları finanse ediyorsunuz. Bunlar az paralar değildir. O dönemin şartlarında gelir gider dengeleri bakımından rasathane kurmak, efendim atölyeler kurmak, bunları finanse etmek. Bu insanlar bir yerden para kazanmıyor. Yani, bugünle kıyaslarsa hocam atıyorum. E, NASA... Gibi bir organizasyon tabii tabii büyük para, maliyet, tabi, açısından. maliyet açısından. büyük organizasyon. Bir rastlathane dediğimiz şey... Bir tane de rastlathane yok Selçuklarda. Birkaç reyden buradan yerde 3-4 rastlathane birden çalışıyor. Bu rastlathanelerde aletler, edevatlar, öğrenciler bunlar. Öğrenci finanse ediliyor. Yani e, mali açıdan düşündüğünde büyük yük getirir devlete. Buna bir ödenek ayıracaksınız. Öyle kolay değil bu. Şöyle düşün bak. <gülüyor> ya medeseler neyle? eletik mi yanıyor? kaç milyon mum'a ihtiyaç var? Hiç bu açıdan düşünüyor muyuz? Hmm, ya da yağ. Ya. Kağıt, mürekkep, kalem. Kalem. Hokka için bunlar el yazması matbaayla sen gidiyorsun okulda kitaplar masanın üzerine konum, Öyle bir şey değil ki bu. İstinsah faaliyetleri, kopyalama faaliyetleri nasıl yapılıyor? O kağıtlar nereden geliyor? Ya bunlar öyle kolay iş değil. Maddi kültürü düşünmeden o alt sanayileri düşünmeden, onların organizasyonlarını düşünmeden yukarıda ne üretiyorsun? Kağıt yok, ne yazacaksın? Yani Osmanlı medreselerinde biliyorsun, organizasyonu ilk yapan Mondafenari Fenari salı gününü tatil ediyor. Niye? Çünkü Osmanlılar en uçta kitap yok. Öğrenciler kitap istinsa etsin diye salı günü tatil oluyor medresine ve bu saniye gelenek oluyor. Son döneme kadar medreseler salı ve cuma tatildir. Hmm. Sırf kitap kopya etmek için. Daha sonra tabi Mısır'ın fethi, yani klasik İslam coğrafyasının fethiyle eserler çoğalıyor. Osmanlı uçta Müslüman bir coğrafya değil. Nüfus Müslüman değil. Ortak homojen bir kültürü yok. Orada eser istinsa etmek zorundasın. Öğrenciler eserlerini kopya ediyorlar. Yani kısaca şunu demek istiyorum. Şöyle düşünmekte fayda var. Ee, herhangi bir yapıyı, medreseyi dediğimizde medresenin bileşenlerini ne demiştik hatırla? Teorik düşünce herhangi bir nesnesinin içine girmek, akılla ve onu kurucu unsurlarına ayırmak ve sonra o kurucu unsurlarına nedensel ilişkilere sokup yeniden inşa etmektir. Medreseyi oluşturan bilimlere bir bakalım. Oradaki hücreler, öğrencilerin hepsi devlet tarafından finanse ediliyor. Giydikleri elbiseler, efendim, mumları... Kağıtları, kalemleri ve bunlar bizim gibi evlerine dönmüyorlar. 7-24 saat yaz da, yazın da eğer memleketine gitmiyorlarsa medrese talebi. Yani 7-24 saat üzerindedir medrese. Yazın da sayfiye alanında pratik uygulamalar yapıyorlar. Yani o altyapıyı düşünmeden o üst yapıyı üretemezsin. Hmm. Bu mümkün değil. Eyvallah. Anlatabiliyor musun? Hocam vaktimiz bitti geçtik. Nasıl bitti ee, ya? Maalesef. Ama bu medrese kısmı da hiç şey yapmayayım istedim. Söylemeyeyim siz devam edin. Medrese meselesini konuşalım. Yönetmenimiz içeride kıssın bize ama. Medrese meselesinin önümüzdeki hafta defa... Tabii tabii artık, artık biz konumuza döndük. O konuyuz. Adım adım sırayla konuşabiliriz bundan sonra. Tamamdır. Daha evet. çünkü Merve olup bitenleri Daha konuşmaya başlamadı. Evet, evet, evet. Haftaya 22'de burada olacağız soruların peşinde de. Eyvallah.